Elhamdülillahi ellezi hedaena li ma kunna lehtediye lella ne'dani Allah. Ve ma tawfiqi yu'tasi mi billah. El-qad ja'a rabbina rabbuna hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli. ala tabib kulubina Muhammed. Allahum salli ala senna Muhammed ve Sallu Muhammed. Allahum salli Muhammed ve أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من المزات الشياطين وأعوذ بك ربنا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين hayy hayy ve ve billahi Geçen derste Sa'me Rufai Hazretleri'nin ve diğer ulema'dan şehitlerden zatların iştirakiyle bir mübarek cuma gecesini ihya etmek nasip oldu. Elhamdülillah tabi başından ben biraz 51. farzı konuşayım dedim ama tabi orada onlar da gelmiş oldular. Onları da bekletmemek için ben de uzun konuşamadım. 51. farz neydi? Allah'a şirk koşmamak. Yani ne manada? Gizli şirk. Yani riyâ yapmamak, gösteriş yapmamak, desinler, beğensinlerden uzak durmak idi. 10-15 dakika bir şey belki. Konuştum ya konuşamadım. Onun için sizden hıncımı alacağım diye zannetmeyin. Yani. Bugün yeni derse de geçeceğim. Çünkü Riya konusunu ihlas konusunu çok defaatle anlattım yani. Senelerce anlattım. Belki özel bir sohbet konusudur. Çok sohbet konusudur ama zaten riya kime konuşulur? Kim hakkında konuşulur? Amel eden hakkında konuşulur. Zaten millet hiç amel etmediği için riya tehlikesi kalmadı yani. Riya tehlikesi de kalmadı. Çünkü adam kılacak, edecek, nafile oruçtur. Zaten farzlarda rüya var mı? Yok zaten farzlar borçtur. Farzlarda ya olmaz. Nafilelerde riya tehlikesi var. E, nafile pek yapan kalmadı, az kaldı. Onun için o konuda. Yine de tabi para vermek, hayır yapmak, sadaka yapmak böyle bir şeyler oluyor. Bunlar da e, yani bizim millet e, bedenle olan, ibadetli kimisi cimridir. O sabah kadar kıldırın beni de iki lira verdirmeyin bana diyor. Kimisi ya o iki rekat kıldırmayın bana da daha taşıtın bana diyor. O da diyor ki para bol bende istediğiniz kadar vereyim namaz demeyin bana diyor. Böyle de bir cins cins sınıf sınıf insanlar var. Yani ona göre herkesin ameli. Fakat bazılar da işte özellikle Yaptığı bir şeyi teşhir etmek, böyle yaymak, duyurtmak, yazmak, yapıştırmak falan tabela levha haline getirip Ha tabii sonrasında çocukları yapar, millet yapar, ümmet yapar o başka adamın isteği dışında onlardan Allah onu sorumlu tutmaz ama Kendi illa işte yani hemen şadırvana yaz, camiye yaz, oraya yaz, buraya yaz, efendim Geçin bakalım yukarıdan çıkabilirsiniz. Bulursanız oturun, bulmazsanız yukarıda yer var idi. Evet, kimisi Hacı işte, he illa Hacı dedi, illa, he koyuyor başına işte. Kart bastırmış, he he he. E, ne dedi dedi bu ya tren gibi? Dedi bu Hacı Hacı hafız hoca. <gülüyor> yani böyle de yapan da var kabak gibi. Bazısı biraz üstüruplu yapıyor, terbiyeli, kibar nazik. Anlatmadan kendini anlatıyor da anlaştırmadan diyelim. Göya Mevla her şeyi görüyor yani. Onun için kim Allah için amel ediyor kim? Allah. Yani burada yapılan işi Allah için yapmak meselesi var. Bunun da mesela bir ölçüsünü söylüyordum size. Tatarhaniye diye bir fıkıh kitabı var. Hanefi fıkıh kitabı. fetavet Tatarhaniye. Ta Medine'de çok seneler evvel buldum onu da 4-5 cilt aldım geldiğim ve o da eksik geldik Pakistan Hindistan'dan az basmıştı. Şimdi gittim şeye geçen daha da işim var orada yani. Sultanahmet'te kitapçımız var. Senelerdi gidemiyorum. Rahmetli Bayram Hoca çok giderdi başında dururdu. Baktım kitap gelmiş. 25 cilt. Hanefi Fıkı, Çok meşhur eski eski. Kaç yüz senelik de yeni basmışlar. Elhamdülillah ne kadar seviliyorum yani. E bütün Bir köprü damı yapalım deseler Tatarhaniye'yi mi basalım deseler Tatarhaniye'yi basın derim. Yani benim için Gökdelenden kıymetli, köprüden kıymetli Her şeyden kıymetli, fıkıh Orada bir mesele söylüyor O kitapta, o kitap o 25 cidden Bulmadım onu, başka kitaplar Oradan alıntı yapmıştı yani, ruhul beyan Alıntı yapıyor mesela Bir ölçü vereyim, o dersi öyle geçer Nedir ölçümüz? Diyor ki bir adam diyor Allah rıza için girdi camiye mesela Camide de kimse yok, kuşluk namazı yani Kuşluk namazında pek cemaat olur mu? olmaz yani Fatih Camii'si açık saat 10'da 11'de şimdi kuşluk vakti. Tam 11'de girdim Fatih Camii'sine. Kuşluk namazı için de hususi camiye gitmek de sünnette var ha. Ben onu sonra hadiste gördüm. O zaman evvelce duyuyordum Ali Hader Efendi Hazretleri kuşluk namazını Fatih Camii'sinde çıkarmış diye. Onu duyardım derdim Allah Allah. Belki orada da bir öğleni bekleyecek falan. Sonra hadiste görünce tabi evliya Allah hep bilerek iş yapmış yani. Kuşluk için de camiye gidip cemaat namazına değil. Camiye gitse kılsa diye değil mi? Şöyle bir rivatte var, girdi camiye saat 10-11, daha var 2 saat, falan kimse yok. O arada da birisi de geldi, bunu da tanıdığı verici. ''Vay maşallah be'' dedi, bir maşallah çekti arkadan veya önden çekti fark etmez geldi. ''Helal olsun sana be yani camide kimse yok, sen maşallah kılıyorsun yani adam seni beğendi, senin de orada içine bir hava geldi. Allah Allah. Şimdi diyor bu riyaya girdi mi girmedi mi? Amelinin sevabı hapt oldu mu kaldı mı? Burada ince bir mesele var. O fıkıh kitabı olmasa bunu nasıl çözeceğiz yani? Diyor ki ozat zat onun sahibi o tabi. Büyük alimler bunlar eski. Eğer ki diyor o kişi onun geleceğini, onu göreceğini ona öyle diyeceğini hesap ettiyse o vakit baştan zaten ile başladı. Ameli mahvolur. Ama diyor böyle bir niyetle başlamadı. Camiye gitti. Kimse görmediği vakitte tahmin de edilemez yani biri gelir görür o saatte. Allah için başladı mı? Başladı. Başı muteverdir diyor. Allah için başladıktan sonra arada bir şeyler gelse kalbine sevabı bozulmaz. Diyor. E bu bizi çok kurtarıyor. Bildiğiniz gibi değil. Yani diğer amellere de kıyas ile başlangıç ne saikle oluyor yani? Hangi sebeple başladın? Allah için. Celle Celal. Onun için. Biz mesela bu sohbetlerin için başladık. On yaşımız, on bir yaşımızdı. Allah için. E bu kadar senedir içine bir şey gelirdi gelmez. Ya öyle içine geleni gelmeyeni baksan çiftlerde olsun kitap olur. Allah için başladık. Devam ediyoruz. Mevla niyetimize bakar. Başlangıcına bakar. Arada içine bir şey geldi yani. Beğendiler beni bugün falan. Yok beğenmediler falan. mı? Ha, e beğenmedikleri zamanlar oluyor başıma neler geliyor bırakıyor muyuz bırakmıyoruz siz gerçi hep beğeniyorsunuz mübarek ne desen beğeniyorsunuz ama beğenmeyen de var ama beğenmeyenlerden sebep biz bırakacak mıyız bırakmıyoruz o zaman yine ne anlaşılıyor Allah rızası için yapıldığı için şu ne demiş bu ne demiş buna değer verilmediği ortada görülüyor bir selam geçen Haydar baş tabii çattı mı ona? Eee şi, Şiilere uydu diye. E uydu, resmen uydu yani. Hiç böyle beklemezdim ben. Ama alenen geçen çıkmış Elazığ'da konuşuyor. Elazığ'da. Adam diyor ki Sünnilerin kaynağı 200 sene sonra başladı. Alevilerin kaynağı peygamberden başladı. Ya sen niye Sünni Alevi diye memlekete bölücülük yapıyorsun ya? Niye bölücülük yapıyorsun ya? İslamiyet'in zaruriyatı inanılması gereken şeyler belli. Buna inanan Müslüman. Buna inanmayan kafir. Adam sünniyim dese, sünniyim dese şerata, Kur'an'ı bir ayete inanmasa ne olur? E kafir olur. Buna Alevi sünni diye bir meselesi yok ki. Alevi zaten Mekke Medine hep Alevi yazar. Şey, Alevi Hazretleri geliyordu buraya. Alevi Ali'ye bağlı demek. Ali'yi seven demek. Veya soyundan gelir. Mesele değil. Başımızın tacı bir şey. Mesele inanılacak meseleler bellidir bunlara inanan inanmayan vardır niye milleti bölüyorsun sen böyle ya Hazreti Ali diyor direkt peygamberden aldı yazdı diyor halbuki böyle bir şey yok bazı sahabeler yazardılar ama saadet Hazreti Ali diyor ki Doluvahi katibi var o zaman e, Muaviye radıyallahu anh da katip miydi? o da katipti E sahih Cık. ya sen, sen bu yazmaya baktığın zaman oradan gidemezsin ki bu yol çıkmaz bir yol Sünnilerin kaynağı diyor Bukhari'den başladı. Ne alakası var? Bukhari'nin şeyhleri var, şeyhinin şeyhleri var. Bukhari'den nasıl başlar? Bukhari 200 sene sonra. İşte oradan dolayı Bukhari'den 200 sene oluyormuş. Öbür Hazreti Ali'den başladığı için direkt başlıyormuş. Kim haklı oluyormuş? Aleviler haklı oluyormuş. falan, falan. Bu kadar açıkça bölücülük olur mu ya? Ne alakası var ya? Hepsinin kaynağı Kur'an, Sünnet, Hadisler Bukhari diyor iki sene sonra, ya Bukhari iki sene sonra ama Bukhari'nin rivayet ettiği zatlar ne zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve bazı hadiste dört, bazı hadiste beş işte altı durumuna göre arada adamlar var, e bunların hepsi ondan evvel aldılar. Bu kaynakların, Hz. Ali Efendimiz'in rivayetleri de Bukhari'de var, Müslim'de var, hepsinde var, Ehl-i Sünnet kaynakları Hz. Ali'nin rivayetleriyle dolu. Onu da diyemiyor, bir şey yok. Vasi diyor, Hz. Ali vasıymış diyor. Vasi diye bir kelime lügatta yok ya. Vasi diyeceksin, Vasi. Onu, onu da bilmiyor, vası diyor. Bilmem ne diyor. Ne Türkçe var, ne Arapça var. Ya adam ne, neyine uğraşacağız yani şimdi? Bir gadirikum, gadirikum, gadirikum. maçkanın bilmem neresi. Gadirikum ne ya? <gülüyor> Halbuki gadiri <gülüyor> hum. <gülüyor> Bir kere gadiri talimli söylesin tamam diyeceğim ya. Gadiri kum nedir? Gadiri kum, diyor ya. Gadiri kum nedir? Siz de meklemedin arası. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ali. Ben kütüm mevlev, faaliyum mevlev. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Yani bu ailevi de bir durum. Velilik biliyorsunuz velidir, vasidir. Bu velayet yani mesela baba söyler amcası ona velisi olur. Değil mi? Velilik, vasilik yani mirastır, öldürdü, adam öldürse yanlışlıkla diyetidir falan İslam'da böyle meseleler var. Akrabası olmayana taalluk etmez hani. O amcasının oğlu olması meseleci var, damadı olması. Yani damadından ziyade amcasının oğlu olması. Çünkü damadı Hz. Osman'da da iki kızı vardı. Amca oğlu olmasında bir velayet var. Yani tamam bu Hz. Ali'nin faziletine delalet eder mi? Eder. Ama benden sonra Ali'dir, ona halife odur manasına gelir mi? E gelmez ya, nerede gelecek? Öyle bir ifade yok ki orada. Ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir diyor yani benden sonra. E bir ailede ehli beyt, akraba ilişkileri meselesinde. Kim kimin işini görecek yani ailenin? O Hz. Ali'ye düşüyor hem amca oğlu olmak hasebiyle. Bunu anlatıyor yani. Ben diyor, benim gönlümde bir aslan yatıyor. Siz biliyorsunuz diyor falan. Yani Ali yatıyormuş gönlünde. Tamam yatsın radıyallahu anh başımı ta... Oradan ne demek istiyor? Ama diyor işte oradan ya Ebu Bekir Ömer'in şey Haşa ve Ama diyor biri kayınpederi biri damadı. Ben araya giremem diyor. E gir de göreyim. Nasıl sıkışıyorsun bakayım. Gir. Girmiş zaten sıkışmış zaten bitmiş. İtikaten bitmiş yani. Ben giremem ama diyor gönlümde yine de bir aslan yatıyor. Ya Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, illa bu bekir mihraba geçecek? Ve <türüz> Allah velmevun illa Hazreti Ayşe kendi babası, işte anlatıyor şu Hazretleri. Ya babam hassastır, yıkılır, dayanamaz. Ömer kalırsın. Yok, ruhu baba bekdirin E bu bekire söyleyeceksiniz, o duracak diyor yani. Bu kadar açık bir imamet meselesinde, başkasının imamlığına razı olmuyor yani, Alenen meydanda, evden. Bakıyor, mübarek sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında artık, vefatında şeyi açmış perde var, evlençilmesinin arasında perdeyi açmış bakıyor gücü yok, gidemiyor mihraba sallallahu aleyhi ve sellem Ebu imam olmuş, arkasında sahabe saf saf yani o hali görüyor, ondan razı oluyor, memnun oluyor başka biri geçse cık. hatta Azzebü Bekir'in sesini duysa hiç. mani oldu yani illa Ebu Bekir olacak, bu kadar bu işte titizlik yapıyor. Ondan sonra sen efendim. Biri kayınpederi, biri damat. Ben işte araya girmem ama şu dur, bu dur. Kaynaklara bir tane diyor. Ya Buhariler'in, Müslümanların kaynakları ta geriden geliyor. Sahabeden geliyor, hepsi geliyor. Sünni'nin, Alevi'nin, bilmem ne ayrı ayrı kaynakları dini yok ki ya. Dinin kaynağı kitap, sünnet, icma, muhabbat, kıyas bu yani. Bunu böyle bölücülük yapan ne lazım var? ama ondan sonra da geliyor işte lafı bana getirecek tabi cübbeli de diyemiyor bu sefer alıyor cübbeliler cübbeliler şalvarlılar sakallılar diyemiyor biraz sakalı var ya <gülüyor> cübbeliler şalvarlılar diyor bunlar var ya diyor bunlar bana diyecek ee de cübbeli de, de cübbeliler niye diyorsun ha bu kadar millete bana söv bunları diyor bir araştırırsan dibini diyor aynen böyle hem de resmen kanalda yani Elazığ'da konuşuyor ve bütün o meşhur kanal kendi kanalı meşhur değil de şeyde çıkıyor bu ne diyorsunuz herkesin seyrettiği resmi şeylerde uydu da değil ya uydu olsa bırak açık şeylerde yani herkesin bu şehir merkezlerinde işleyen kanallarda oraya da 5-600 milyar vermeden girilemiyor mesela paralarda da çok sen diyor efendim diyor, bunu diyor bu cübbelileri şalvallar araştırırsan diyor, bunlar diyor pezeven çıkar diyor. Aynen böyle cübbeliler şalvarlar diyor. E bunu birisi dava etmesi lazım. O kadar cübbelisiniz size dedi yani. Ben üstümü almıyorum. Ondan sonra da diyor ki, hırsız çıkar diyor. Bak bak hırsız çıkar diyor. Hele diyor sarıklı da olursa diyor tam deccal çıkar diyor. Ya senin cübbelen şalvarla sarıkla ne düşmanlığın var be adam ya. Hazreti Ali'me ediyorsan sabaha kadar et. İmam Hasan'ı Hüseyini et, 12 İmamı et. Benim de o 20 saat 30 saat sohbet ettim 12 İmam ya. Et istediğin kadar. Niye Müslüman'a sövüyorsun be adam ya? Niye Müslümanlara sövüyorsun ya? Tabii bizim başımıza gelen iftira ve dava süreçlerinin de burada bir etkisi var ama ben adama e, ayet hadislen cevap veriyorum. İşte hilafet sırasına göre fazilet sırası var diyorum. Eli sünnete göre Ebu Bekir Ömer en eftaldir çünkü Hazreti Ali de onları. En eftal onlardır diyor, beni onlardan üstün tutana iftira atanın cezası 80 sopa atarım diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani Hazreti Ali'ye de bir hainliktir bu yani. Hazreti Ali razı değil bu işlerden. Ondan sonra 1400 sene geçmiş ümmetin bu kadar derdi var. Afganistan ne halde? Pakistan ne halde? Arakan öyle hala kan alıyormuş diyorlar. Arakan'da yeniden olaylar var diyor. Ben de haber seyredemiyorum. Arakan öyle kan alıyor Filistin öyle kan alıyor Efendim Suriye mahvoldu gitti. Taş üstüne taş kalmadı. vücut üstüne baş kalmadı yani. Bebekler perişan halde herkesi kesiyorlar. Suriye öyle, Irak öyle. Bu kadar Müslümanın başında bela var. Sen kalkıyorsun o mu haklıydı? Bu mu haklıydı? O yani olmuş, bitmiş, geçmiş bu en azından fuzuli ve yaniye giren bir meseledir. Ha bize göre fuzuli değil çünkü bize göre sabittir. Ama bunun konuştukları bu ayrımcılık, bu bölücülük, bu şuculuk, buculuk ne işimiz var ya? İslam ortada ya. Ondan sonra milletin niye cübbesini şalvallılara sövüyorsun ya? Bu sövmenin ne manası var bu kadar fitnecilik oğlum? Böyle. Böyle. Ama şimdi o bize bir şey dedi diye biz bu işi bırakır mıyız? Bırakmayın. Kim ne derse desin yani. Biz hakkı söyleyeceğiz yine. Reddiyeler yapacağız dedik. E yaparız. E yanlış konuşuyorsun reddiye yapılır. Ama adamın derdi ilim söylemek değil. Sövmek. Resmen söylemek için konuşuyor. Sen sarıklı da olursa deccal diyor. Hiç deccalın hakkında bu kadar hadis var. Bir tane sarıklı diye bir hadis geçiyor mu ya? Ondan sonra kafan açık konuşuyorsun, bir hocayım diyorsun, şeyhim diyorsun, liderim diyorsun. Bakın Lale Gül dergisinin bu sayısı çıktı. Mutlaka okuyacaksınız. Mutlaka. Ne yazıyor orada? Elbise giyinmek, 54 dört farzın ikincisi elbise giymek. Geçen ayda onu yazdık, bu ay devamını yazdık. Sarık, şal var, cübbe, hepsinin kaynaklarının tümünü verdik. Sünnettir var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giymiştir. Şal var, cübbe sarık. Erkeklerin baş açık namaz kılması değil, baş açık durmaları bile nedir? Mekruhtur. Bak orada kaynaklar verdik. Mecellede, Osmanlı'nın da bütün, bütün ulemanın evlenen toplandığı e, fıkıh kurallarını kaideleştiriyor. Mecellede ne diyor? Baş açık dolaşan, gezin, namaz kılan demiyor. Baş açık gezinen adamın şahitliği muteber Değildir diyor ya. Bu kadar önemli ya. Yani. E sen daha başına bir şey koymaktan bile haberin yok. Gidip sarık sarığına çal diyorsun ya. Bu nasıl bir dindir ya. Nasıl bir hocalıktır, nasıl bir şeydir be. Anlamadım gitti. Ama ne diyeyim. Allah bir adamı saptırırsa o da benimle çok seneler evvel bir peşime düştü uğraştı. O zaman eli sünnetti. Fakat şahsi olarak benimle bazı ilgili işler haberler geldi bana o zaman. 20 sene evvel. O başarılı olamadı. Bazıları sonradan başarılı oldu gibi görünüyorlar da o başarılı olamadılar. Onlar da uğraştılar öyle. Diyorum ben bir adama beddua ettiğim zaman adamın başına bacağına bir şey olmuyor. Dikkat edin. Ben bir adama basıyorum dua. Adamın başı da bekliyorsunuz ulan bu hocanın duası kabuldür. E bakıyorsun adamın neresi yamulacak? Bir yeri yamulmuyor. Ben size diyorum ki ben bir adama beddua ettiğim zaman bu adamın itikadı yamuluyor. Bak adam kalkmış karılarla dans ediyor. Şimdi ben bu adama sen metin değilsin dememeliz lüzum var mı? Ha karılarla dans ederse 100 saat sohbet ediliz mi yok? Bu kadar basit. Öbürleri bana yapan lan hepsini evet ettim adamlar. Adam karısından boşandı o bir tane obje çıkıları veren resim evvelen. Adam karısı geçen gün televizyonda açılıp çarş çarşaflı kat. Sen elce çarşaflan gezdi. Şimdi açık çıkmış yemek programına bilmem ne bana anlatıyorlar. kadın ismi de falan değiştirmemiş. Adam Karıboçam'mış. Şöyle olmuş verilmiş. Adama ben beddua ettiğim zaman Kâbe'nin kapısında ederim. Ha! Adamın icadı gider. Adam ehli sünnet adamdı ya birkaç sene evlenene kadar. Adam oldu tam Şii. Şimdi kalkıyor Hazreti Ömer'e bir iftiralar, bir iftiralar. Hazreti Fatma'nın evini basmış da çocuğunu düşürmüş de dövmüş de ya Hiçbir kitapta olmayan bir rivayetler, koca Hazret Ömer'e ya. Ya bunu dedikten sonra bir adam, benim bu adama beddua yapmama lüzum var mı? Evet. Onun için, biz Allah için devam edelim. Bizi kim sevmiş, sevmemiş, beğenmiş, beğenmemiş fark etmez. Oraya çok adam gelmiş, az adam gelmiş, cemaat azalmış, çoğalmış, bize bir şey değişmez. Biz hakkı söylüyoruz, kayıtlara alınıyor. Canlı yayınlarda bir yapılıyor. Şu anda dünyanın her yerinden çok faydalanmalar oluyor. Bunun, siz, benim bildiğim kadar da değil, sizin bildiğiniz kadar da değil. Ne kadar telefonlar, çoğu bana ulaşmaz zaten. Ama o namaza başlayanlar, o idalet bulanlar, o mektuplar hapishanede ulaşıyor. Şimdi lüzum yok diyoruz ama hapishanede dolu mektubu hala okuyorum. O kitabı hazırlıyorum ya mektup, benim yazdıklarımı. Oldu 1800 sayfa, olmuş. E tabi o kadar şey puntoyu biraz küçültürüz falan o kadar da nasıl olsun ama yani çok da küçültüp okuyamayacağınız kadar küçük istemiyorum. Onunla uğraşıyorum işte. Daha 300 sayfaya ancak belki de gelemedim 200 küsüre geldim. Oradan da yine tabi hatırla, hatıralarım tazeleniyor yani gelen mektuplardaki şeyler. Amma velakin bütün mesele nedir? Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Burada Efendi Hazretleri'nin eli var. Bu efendi bu işe yol vermiş, izin verdiği iş tutar. O bir izin alacaksın, izinsiz iş yapmayacaksın. Onun için herkes namaza başladı. Ya diyorum Allah Allah! Nereden başlamış? Herkes arıyor, ben namaza başladım, kaç sene evvel hidayetime sebep oldun, şu şuradan bu buradan, hiçbirini tanımam. Ama sizin gibilerin gelmesi bu meclisin kurulmasına feşire oluyor. İnşallah İhlas ile Nereye geliyoruz? İhlas ile yani ne demek? Allah rızası için evet millet burada sizin beğenmeniz de muhteber değil, öbürlerinin beğenmemesi de muteber Mevla razı mı değil mi bu işten razı yani ilim için Allah için ayetler hadisler okunan meclislerde toplanıyorsak günahlarımız döküldüğüne dair bu kadar müjdeler var benim içimde bir karışık olsa beni size bağışlar İç sizden birinize bir şey olsa sizi cemaate bağışlar Mevla bu cemaati mahrum etmez burada Etmez. Yeter ki ne olmasın? Ee, inkar olmasın. Yani. Şirk, zahiri şirkten bahsediyorum. Yani imansızlık, bir itikatsızlık olursa ona ilaç yok. Ancak iman. Onun da şeyi var. Tevbe kapısı ona da açık. Gavur tevbe edemez. Şimdi bu, bu dersin şeyi nedir mesela? Zina. Elli ikinci var. Elli ikinci neymiş? Zina etmemek. Zina etmemek neymiş? Farz. E şimdi bunun tersinde diyelim ne var? Nikah var. Ama şimdi nikah yapmak yani evlenmek farzdır denebiliyor mu? He? Denemiyor On için dikkat et. Farza getirmek ama zina yapmamak farz deniyor mu? Heh. İncelik orasında. Ama bir adam zina neşine geldiyse e nikahlanmazsa zina yapacaksa onun nikah yapması, evlenmesi farz, o zaman farz deniyor ama genel manada nikah farz denmiyor işte adam istemiyorum karımarı diyor ya zorlan adama farzdır diye namaz kıldır gibi evlendiremiş ki yani. istemeyebilir ya Allah Allah onun için nikah farz denmiyor ama zina yapmamaya farz deniyor e, nikahın da kısımlarını yazdık kitaplarda işte farzı var, vacibi var, sünneti var evet Şimdi bu e, zina ile ilgili Furkan suresinin sonunda e, orada başta şirki söylüyor. Estaizu billahi vellezine la yed'ûne <gülüyor> me'allâh ilâ Okullar ki Allah ile birlikte başka ilaha tapmazlar. Yani şirkten uzak dururlar. Ve la ebtülûne nefseletî harramallâhu illâ bilhak. Haksız yere haram olan bir cana kıymazlar. Haksız yere de harp desin, gavur işgal ediyor, sen de harp yapıyorsun ondan. O haklıdır. Ya bundan sonra. Veya İslam'ın koyduğu had cezaları var. Onları da ancak devlet, İslam devletinde kadı, mahkeme-i şeriyenin hükümleriyle infaz edilebilir. Tabi şahısların yapma yetkisi yok. Haksız yere ne yapmazlar? İnsan öldürmezler. Ve la yeznun, <gülüyor> zinada yapmazlar. Şimdi bu üçü peş peşe geliyor. Bak, şirk, adam öldürmek, zina. Bu, bu, hangi günah, hangi günahla yaklaştırılmışsa bu yakınlıkta ne mana var? O günah, o günahın ayarında. Yani buradan anlaşılıyor, şirkten sonra en büyük günah nedir? Adam öldürmek'tir. Katillik. Katillikten sonra en büyük günah ne geliyor burada anlaşılıyor ki? E, zina geliyor. Onun için şimdi Bunlara baktığın zaman günahın da seviyesini anlayabiliyorsun. وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunları yaparsa Efendim Hazretlerimiz öyle güzel mana verdi. Bunları üçünü veya ikisini veya birini. Ne güzel bir mana. Zalike bu bu demek. Üçünü veya ikisini veya birini. Zaten gavur olduğumuz şirk, gavur olduğumuz zina, mina, adam öldürmek zaten haram denmez. Gavura haram var mı? Gavura haram yok. Adam zaten freni patlamış gidiyor, adam diyor ki yüzü geçmek yasaktır. <gülüyor> Allah Allah, adam zaten. Yüz mü utanır ya, gitmiş gölün dibine iniyor da. E şimdi, öbürü adam öldürmek, bunu Müslüman da yapabiliyor mu? Maalesef katiller var yani. Olur. Öbürü de zinadır, e, Müslüman zina yapar mı? Tehlikeli iş yani, tehlikeli iş ama günah olduğunu, haram olduğunu bilerek yapsa kafir olur mu? Olmaz. Buraları doğru, eli sünnetin hassasiyetlerini ise söylüyorum. Amma ve lakin önemli hadis-i şerifler var mesela. Buhari'de var, Müslüm'de var. Tabii Buhari'nin şeyhlerinden bak. Buhari'den önce İmam Suyuti kimi almış? İbn Ebi Şeybe diyor. Ondan sonra Buhari diyor. Sen, "Aa biz en çok Buhari'yi anladık." O Buhari'den evvel onun şeyhi var. Ortadan mantardı ki bunlar Onlardan evvel yazanlar var, alanlar var. Ebu Hureir radıyallahu Allah tarikat ediliyor. Bu hadis şerif. ne buyuruyor? La ezniz zanihin eznivu mümin. Zina yapan adam, zina yaptığı anda mümin olarak zina yapmıyor. İşe baş. Ve la esrûk uşarık hineşrûk uemümin. Hırsızlık yapan çaldığı anda, o anda çalarken mümin olarak çalmıyor. Ve la يَشْرَبُ الْغَمْرْحِيْنَ يَشْرَبُهَوَ مُؤْمِنِ İçki içen, içki içtiği anda müminken içmiyor. Bak şimdi, bak gel Eylül Sünneti şimdi ne işler? Hadis sahittir. Hadi öbür türlü olsa zayıf maif dersin, itibar etmiyor. Hadis sahittir, bu kadarı da var. O zaman manayı doğru anlamaya çalışacaksın. bu اِنْ تَيْبُ نَهْبَةً mümin, yağma yaparken bazı apola dükkanları, dükkanları yağmalı bir şeyler diyorlar. Doğru. Sorsan kavrum demez. Yağmacılar. Yağma yaparken mümin olarak yağma yapmıyor. Başka hadiste gördüm velaya. Yağullu mümin. Emanet yani beytül maldan, devlet malından bir şey aşırırken, ve veya ganimet malından, işte kamu malına diyelim. Kamu malından kendine bir şey koparırken mesela mümin olarak yapmıyor. Ya bunu abi e, dediler ya Allah. E, biz adamın yani nasıl biz mümin görüyoruz Müslüman adam yani mümin günah yapıyor yani biz e, sorsanız biz böyle biliyorduk yani bunun manası nedir anlamaya çalıştılar ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem iza feale kalbi bunlardan birini yaparken kalbinden iman sökülüp alınıyor bak şimdi ya ne büyük riske giriyorsun o anda Ölsen. Fein tevbe tevbe Allah'ın Tevbe kapısı açık mı? Açık. Tevbe ederse Allah tevbesine cevap veriyor. Ama o anda böyle yapıyor. Şimdi bu hadis-i şerif biraz daha izah edeceğim. Bu rivayetleri biraz şey yapalım. Ebu Hureyre'l-Aleyhi Allah'u Teala. Daha ediliyor. ediliyor. el mü'min kharaceminul iman Bir mü'min zina yaparken. Zina nedir biliyorsunuz değil mi? Nikahsız ilişki, nikahsız olan ilişki, ama şimdi Yaşar Nuri'yi bir kolaylaştırmış alan razı, veren razı al gittin otele diyor, zina olmaz diyor, <gülüyor> ulan nikah yok, e öyle iki şahit mi? İki şahit. Ne iki şahit diyor ya, iki şahit falan lazım değil diyor, iki şahit falan lazım değil diyor, e bu iki şahitsiz nikah hangi kitapta var ya? yani zinayı doğru anlayalım şimdi bazılarının anlattığı gibi olursa hiç zina diye bir şey kalmaz o zaman bu günah zina niye bu kadar anlatılıyor o zaman zaten o zaman kimse zina yapmaz ki Allah'ın razı veren Allah. sen o zaman bir de zorla tecavüze zina diyorsun geri kalan hiç zina demiyorsun o zaman böyle bir şey olabilir mi? bu kadar ayet hadis bunun hakkında var demek ki böyle bir günah var ki bunu söylüyor sana da o o kadar kolaylık olsa o işte efendim nikahsız yani nikah ne nedir? Birbirinden razı olmak. Söylemeye de lüzum yokmuş. Yani ben kaldım, kabul ettimse hiçbir şey söyleme. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne okumuşlar, nerede okumuşlar ben anlamadım. Bir mümin zina ettiği zaman iman ondan çıkar. Tekan aleyke zullati onun kafasına gölgelik gibi durur. İyi Allah'tan ta yukarı gitmiyor. Kafasında gölgelik gibi durur. Feiden kalam ne iman. Zinay bitince imanı geri dönerdi. Allah Allah. Ama arada ölürsen çok fena. Sigortalar gitmişken ya. Karanlıkta gidersen. Karanlıkta gidersen Işık yok, ışık yokmuş yok. İman yok. Burayı biraz anlatacağız. Dur bakalım şimdi. Hemen Facebook'lara bilmene bunu çekseler burayı. Zina denek yavru dedi derler. Öyle mi dedik şimdi ya? Hadisleri anlatıyoruz sonra izah edeceğiz. Ama hadislerin manasını vermek zorundayız. Bu hadis şerifler tehdit mi varid olmuştur? Tehdit, tehliz. Tehliz demek sertlik ve caydırıcılık. Ee, Ebu Reyni radıyallahu anh'tan gelen başka bir rivayet. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnnel <Sessizlik> imane sirbalun <Sessizlik> yusribuullahu <Sessizlik> men yeşâ. İman bir gömlektir. Allah o gömleği, kaftanı dilediğine giydirir. Elhamdülillah bize giydirdi. Zina yaparken o gömlek çıkarılır. Allah çıkarır. Tövbe edince geri verir. Bunlar böyle. Hadis-i şerifler. Açıkça rivayetler. Yani şimdi bunları biz eğip bükemeyiz. Ancak dikkat edelim şimdi. فَمَنْ لَا مَنْ اَفْسَهُ فَرَاجِعَ رَاجِعَوْا لِيْمَانِ Bir rivadette şu var, eğer yaptığı işten memnun olmayıp kendisini kınarsa, levmederse tenkit ederse, nasıl ettim bu işi derse, iman döner diyor. Şimdi bir Müslümanın bir günah ve haram işlerken, memnun olarak neyi yaptım diye düşünerek, o günah işlemesi mümkün müdür? Değildir. Zaten memnun, zevk almayı demiyorum bakın bunları birbirinden ayırın zevk alabilirsin ama razı mısın bu yaptığın işten dendiğinde keşke Allah nasip etmeseydi etmesin dersin işte iman budur ama bir adam yaptığı haramdan ve günahtan razıysa ve memnunsa bunlar farklı şeyler zevk ayrı bir şey insan bir taraftan kendini tenkit eder, vicdanı rahatsızlık duyar, keşke nasip olmasaydı düşünür ama haramdan da bir zevk alabilir. O zevk almakla adam kafir olmaz. Amma ve lakin, rıza rıza, rıza ne demek? Ne iyi oldu yani bu iş? Müyesser oldu, kolay oldu, imkanlar oldu da, Ha bunu düşündüğü zaman zaten bunda iman olur mu? Olmaz çünkü bir müslüman haram işlerken mutlaka kendini en azından ne yapması lazım? Tenkit etmesi lazım yani, nefsini kınaması lazım. Hani nefsi emmare diyoruz, nefis kötülüğü çokça emreder. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ama bu kafirlerin sıfatıdır. Müslüman'da nefsi emmare olmaz. Nefsi emmare ne manada olur? Kötülüğe teşvik eder. Canı ister, bu manada olabilir. Ama bir ikinci basamakla birleşir. O da nefsi levvamedir. Ne demek levvame? Kafir sadece emreder, hiç tenkit etmez. Sırf emmarelikte kalan mümin olmaz ki. O zaman günahı emreder, yap der, niye yaptın da diye sorgulamaz içinde. Bu imansızdır. Hangi zerre kadar imanımız olan içimizde herkesin kendine göre imanının mertebeleri vardır. Zerre kadar imanı olan bile bir haram ve günah yap, yaptıktan sonra, yaparken yaptıktan sonra, hiç kendini tenkit etmeden neyi yapıyorum diye düşünürse, buna Müslüman denmez ki. Mutlaka içinin bir tarafı ne diyordur ona? Nefis tarafı günah emrederken ruh tarafı, kalp tarafı, akıl tarafı ya şimdi insanın bir lataifleri var yani. Sadece nefis yok ki yani. Öbür taraftan da ne der ona? ya Yanlış ediyorsun der. O da bir taraftan der. Ama kafir olsa hiç yanlış ediyorsun tarafı olmaz. Neyi yapıyorsun der. Onun için burada iki mana çıkarabiliriz. Bir adam zina ederken mümin olarak etmiyor. Kamil mümin olarak etmiyor. Ehli sünnetin manası budur. Ne demek? İmanı kamil olsa, yani mükemmel olsa, olgun olsa, zirvede olsa zina edebilir miydi? demez Demek imanında ne var? Zafiyet var. Ama bu zafiyet ve noksanlık ne manada değil? İnandığı şeyler az veya fazla anlamında değil. Çünkü inanılan şeyler herkese göre eşittir. Ne manada? Nurunun fazlalığı eksikliği. Yani şimdi o da lambadır, o da lambadır, aşık. Şu nasıl parlıyor, ışık veriyor, o öbürü nasıl ışık veriyor, değil mi? Buna lamba değil diyemezsin yani. Ama her lamba bir ışık vermez. Herkesin imanının nuru ışığı bir olmaz. Nuru fazla olan haramdan uzak durur, metruh'tan bile uzak durur. Bırak haram. En ufak bir şeyden kaçar. Ama ve lakin imanında noksanlık olan ne yapar? mekruh yapar, harama bile düşer. İmanının nuru az olan manasına. Allah'ım nurlarımızı tamamlasın. Ya Rabbena abone Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a rivatetine hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Şebâb-ı Kureyş! Ey Kureyş delikanlıları! Kendi kabilesine söylüyor, hepimize söylüyor. İhfezû furûcekûn <türk> velâ teznûn. Tenâsül uzuvlarınızı koruyun, zina yapmayın. اَلَا مَنْ حَفِظَ اللّٰهُ لَوْ فَرْجَوْا دَخَلَ Allah kimin tenasül uzvunu, korumasını nasip edip zinadan bir kimseyi uzak tuttuysa bilsin ki o kişi cennete girdi. Yani sırf zinadan uzak tutulan cennete girdi diyor burada. Tek tek madde yani. E demek ki zinadan korunan, diğer haramlardan da korunur demektir. Allah koruduklarını korur. Amma ve lakin biz de ne yapacağız? Sebepler alemindeyiz. Sahip olacağız. Sebeplere edeceğiz. Sebepler nedir? Kullil müminine gudû min ve ahfadû furûcevim. İnanan erkeklere söyle. Öbür ayette ve kullil müminat. İnanan kadınlara söyle. Nur suresinde. Ye gudû min ebsarîm. Gözlerini yumsunlar. Ve ahfadû furûcevim. Sonra buyuruyor ki namuslarını korusunlar. Demek gözünü yummayan namusunu göreyemez. Bakarsan sağa sola. İçine oradan bir ateş düşer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Nazardan yani nazar bakmak demek. O adamın sana bakması nazar değer. O da ayrı bir şey. Yani bu gözün bakmasından sakının şehvetle harama. Mesela ben şehvetle bakmıyorum dersin. Sonra iş değişebilir. Onun için böyle çok. E, zaten namahreme hiç bakma. Yaşlıymış, gençmiş, güzelmiş, şirkimiş. Fark etmez bakma. Baktığın zaman afet başlar, şeytan oradan medhal bulur, giriş bulur. Kadınlara da söylüyor, kadınlar da gözlerini yumsurlar. Kadınlar erkeklere bakıyor, bu nasıl iş? Hadi erkek haramdan sakınıyor bakıyor, kadın çarşaf bile değilse e, sağa sola bakabilir. Sende onun fark edilmiyor, erkeğin ki kabak gibi. Ortaya çıkıyor kadın veyahut da peçe giydiği e, bakar, e çaiz mi? Değil, o da bakamaz. Ve ahfaznafuruğu cehinde. Bu televizyonlardaki reklamlar bile adamı mahveder. Bırak haberleri yani. Bu reklamları, şeyleri birçoğunun efendim, güya İslami kanal diyorsun bacak macak her yer açık. Böyle olacak iş mi bu ya? Hiçbir yani iki kuruş eksik gelsin, ne lüzum var kadın reklamı koyuyorsun buraya efendim Oho şampuan reklamları, banyolar, hamamlar bu ne oluyorsun ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu bu kadar açık seçik bu reklam konur mu ya? Erkeğin de der. O zaman erkeğin avreti pek para etmiyor herhalde. Onu koymuyorlar da. Hep kadın. Seri reklamlar. Yani bakacak hal yok. Sesi de ki mi? Sesi de ki yani tam o Hanefi mezhebinin avret değil ama şey olursa, niye ezan okuması caiz değil? Niye Kamet getirmesi caiz değil? Niye Kur'an okuması caiz değil erkeklere? Yani tamam sesi buyurun, işte telefona cevap verdi, eşiniz evde mi? Yok. Tamam bu kadar caiz. Ama kırıtarak konuşması veyahut da efendim uzun konuşması veyahut da mahabbete girmesi caiz mi? Değil. E şimdi sen efendim böyle bir reklamlarda hem açık hem Ses ayrı bir bela, görüntü ayrı bir bela. Bunda ne var böyle bir şey yok. Sana diyor ki gözünü yum. Ondan sonra diyor ki namusunu koru. Sebebine sarılacaksın. Yoksa belayı bulacaksın Allah muhafaza etsin. Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ıda İbn Abbas'tan anıvat ıda zahre zina ve riba fi qariyetin bir memlekette zina ve faiz belirgin hale gelirse. Sonra diyor benim kitabal Allah'ın belasını başlarına kondurdular. Kondurdular diyor ya. Konduracaklar demiyor ya. E şimdi faiz almış gitmiş, zina almış gitmiş. Bir kariyede diyor, bir kariyede. Hey gidi İslam, Burası da bir köy işte, bir memleket. Bu kadar nüfusla, bu kadar şeyle gece tecavüz kılanlar olmasa bu ne olur ya? Bir durulacak hal yok ya. Yani. Ama dostların hürmetine yine ne yapıyor Rabbim? Belayı geciktirebiliyor. Belayı geciktirmesi demek onlar azaptan kurtuldu demek değil. Ama yine de bir imkan doğuyor. Nedir o? Öbürleri de yaşıyor yaşarken tevbe kapısı açık işte. Şu tevbe işi var ya yoksa fena. İbn-i Ömer radıyallahu anh maden, rivatine hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem ez fakr zina fakirlik getirir fakirlik, dünyada da fakirlik getirir, ahirette de fakirlik getirir ne holdingler batırır ne holdingler, ne karlı işleri batırır, e sen sekreterler mekreterler, açık maçık efendim, bürolar dolu, karı kız, erkek, karışık e ondan sonra oradan birbirine alışıp çıkınca zina gider veya orada da çekili bir kenara zina eder odalar, modalar, arka odalar ne olur on sonra iş batar, batar ulan bu işi Dünyanın gavuru batıramazdı. Sen batırdın, sen. Sen batırdın. Zaten yarım aklım var. Karaya baktım Bu aklın da gitti. Attım bir yere bir imza, kredi gitti. Hepsi gitti işte. O sonra ödeyemedim battı. Şirket battı. Ben mi kurtaracağım seni? Ne yapacağım? Ne işin var ya? Sekretler dolu kadın kız alıyorsun, çalıştırıyorsun. Ya Rabbel alemin ve ya hayran Nasri. Arkadaş sen zaten... Aklın yarım. E bir de başkasına bakıp da aklını götürecek yere niye insan alıyorsun ya? Olmaz mı onlar? Ah ki Efendi Hazretleri ne uğraştı bu işlerle ne uğraştı? Bir iş adamı bir sekreter alsın e, yani o cemaattan ihvandan olsa yani fizanda olsa gider ya o. Fizanda olsa gider ona vaaz eder ya. Bu işler kolay mı ya? Şimdi ne kadar normalleşti. Oh oh. oh. Hanım kardeşim biri mektup yazmıştı hapiste. Ya diyor hocam diyor senin diyor şeyini diyor işte sen hapse girince anladık işte. Ne hocalar ya var ya kimlere kaldık şu i̇şte dur bu dur. Mekke'ye gittik diyor bir turlan diyor. Bir de hocamız var diyor. Hangi turlan gitmiş bir yazmamış yani. İşte onlar kadın erkek yemekler falan oluyor ya lokanta şimdi otelim şimdi bu da. Ya demiş kalbiniz temiz oldu sonra zarar yok tokalaşabilirsiniz. Ulan bir de Mekke'de söylüyor bir de zaten millet bir de İhram'da da tokalaştıracak ya. İhramsızken bile caiz değil ya Demiş ki bir şey yok demiş tokalaşmak caiz demiş ya. ya Mekke'de adam karı kız erkeği tokalaştıracak ya yabancılar Ondan sonra diyor öyle bir iki bir iki bir şey daha yazmış oraya da nasıl fetva verdiğini Ondan sonra diyor kadın ben de diyor senden duyduklarımla buna diyor bir vaaz hocaya <gülüyor> Bilmem ne çünkü Sen Cübbel Hoca böyle dedi ben seni de bahsettim diyor. Ulan ben de dedim şimdi bu herif de kızar bana da söver yani şeydi. Ondan sonra yok demiş. Dünyayı bilmem ama demiş. Orada yazıyor mektupta. Dünyayı bilmem ova ama demiş. Türkiye'de demiş. Onu karşısına çıkamaz demiş kimse demiş falan. Yahu diyor senin diyor şeyin bile adın bile bunları korkutuyor diyor. Yani orada diyor konuyu susturdum diyor yani kapattım. Yani hanım kardeş yani yazmış. Bayağı da bir detaylı da hepsi aklıma kalmaz tavsiye ediyorum diye yeri geçtiğim için haklı bakalım yoksa nasıl kalacak amma ve lakin yahu bir din adamı bir hoca hiç ayet hadise bakmadan e, bu kadar hadis şerifler varken bu bu adam tokalaşmak bile caizleyen adam yok sekreter alma yok kadın erkek bir arada çalışmaya fetva vermez mi oho ama bunu hep harama doğru götüren posta La posta tehlike bunlar cezalar çok Mevla cezasını söyleyeceksin. Büreydar Radiyallahu Allah rivayet eden bir hadis-i şerifte Resulullah buyurdu Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem: illa canel Bir millet Allah'a verdikleri sözü İslam'a, Kur'an'a, şer'ata, sünnete bağlanacağız, dini yaşayacağız. Bozarsalar iç savaş çıkar. Kendi aralarında harp patlar. Bakın Al 500 sene, 600 sene, evet 700 sene, süt liman, Balkanlar, şuralar, buralar, her yer Osmanlı coğrafyasından sonra, şu İslam kaldırıldıktan sonraki, İslam hükümlerini meriyetten kaldırıldıktan sonraki e, savaşlara bak. Balkanlardan tutun doğuya doğru gidin. Her yer birbirini vuruyor. Bazı yerde de, hadi anlıyorsun, Sırp lan Boşnak, Sırp yavurdur Boşnak Müslüman kardeşimiz, Arnavut Müslüman kardeşimiz misale, hadi onu anlıyorsun gavur müslüman diyorsun ama bizim içimizdeki savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? sünni şii savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? ırkçılık savaşları nasıl anlayacaksın şimdi? sen şucusun sen bucusun, senin kanın şuradan, benim kanım buradan böyle bir şey var mı? ama İslam'a, Allah'a verilen söz bozulunca iç savaş patlar diyor, oldu mu olmadı mı? yeniden Allah'a söz vereceğiz, dine döneceğiz, kalkacak inşallah Amin. dine dönersek olur ve lavare'atil fahşl fikum kat illa sallatalah aleyhimul maut bir millette fuhuş zina levata erkek erke, efendim sihak sihak kadın kadına lezbiyenlik mesela bunlar ayyuka çıkarsa illa sallatalah aleyhimul maut Allah onların başına ölümü musallat eder yani çok hastalık, eskiden fren giderlerdi sonra şimdi eğis çıktı, şu çıktı ne kadar hastalıklar ve mikroplar ölüm sebebi olarak Allah onlara musallat eder ama ölümü diyor, yani çok ölüm olur bu zina yüzünden ne vebaalar yani mikroplar, bulaştı hastalıklar zuhur eder, Mevlana Mestevisinde beyan eder evet, dur ebruber ne ayet peymeni zekat zina, üftet veba ender cihad yani yağmur ve bereketli bulutlar bereketli yağmurlar zekat verilmediği için gelmiyor ve zina yüzünden de her tarafa veba saçılıyor yani bulaşıcı mikrop demek ve la mena kavuniz zekat illa habesallaha neul katra mevlana boş mu konuşur mevlana mesnevi ayet hadis hep ayet hadis Mesnevi diyorsun mesnevi. mesnevi tefsir gibi işte. Bazı kere kıssalar falan var tabii. Böyle müstehcen de görülen kıssalar var falan. O müstehcen görünebilir. Onda size ne söylüyor? Ne hikmetler var orada? Kaç yıl şeyh yapmış adam oraya senin müstehcen zannettiğin kıssaya. Yani onları hep hikmetlidir Mevlana gibi zatların işlerinde boş olmaz. Ne diyor? Bir millet zekatı engellerse Allah yağmuru hapseder. Yağmur habşede ne demek? Yağmur gelse de ne olmaz? Bereket olmaz. Yağar yağar bir şey bitmez yani. Verim olmaz. Evet. Heysem İbn Malik'in Pa'i Allahu teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. min ki o demin adam öldürmeyi ikinci dediğin bak orta bir ben oradaki ayet sırasından gittim. Şimdi burada hadis açıkça söylüyor. أَعَظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ نُطْفَةِنْ وَضَعَهَا رَجُلٌ ف۪ي رَحِيمِ اللّٰهِ حِلُّ Şirkten sonra, şirk, Allah'a ortak koşmak. Şirkten sonra Allah katında bir adamın kendisi için helal olmayan bir rahime suyunu, insan suyunu, menisini dökmesinden daha büyük bir günah yoktur. zinayi söylüyor. Yok efendim ben e, korunuyorum da dışarı boşalıyorum. Fark etmez. Sen hadisten anlasana manayı. Sen ilişkiye girdin mi zinadır. Zaten zina olduğu zaman tamam sen suyunu döktün dökmedin O durum tespiti olur Ekseriyetle vakı olanı beyan ediyor. Yoksa sen onu yapmasan da zina yaptıktan sonra bu aynıdır. Zinadan büyük şirkten sonra bir günah yoktur. Allah Allah Allah. Ebu Hureyre radıyallahu ta'a rivat edilen bir E söyle. 34 34 J.U. 1168 34 J.U. 1168 J.B. Burda ise muhakkak alsın arabasını arkadaş. Fela <gülüyor> yeznûn. Evet evet. Ebu Hureyre radıyallahu ta'a rivat edilen bir hadis-i şerifi. Selâsetun <gülüyor> lâ yükellimûmullâh ve melk وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُوا اِلَيْمْ وَلَا اُمْ عَذَابٌ اَلِيْمْ Üç kimseyle allah Teala kıyamet gününde konuşmayacak. Konuşmayacak ne demek? Yani muhabbetli konuşmayacak. Yoksa atın bunu cehenneme diyecek. Atın bunu cehenneme diyecek yani. Ha ya Allah konuşmasın benimle de hiç zaten kimse de ilgilenmesin falan ben de kay kaynayım aradan. Nereye kaynıyorsun? Mahşerde öyle adam kay kaynatırlar mı sen? Gelmişsin dünyaya yemişsin, içmişsin, etmişsin, etmişsin kulakları, Allah hakları hepsi ondan sonra kaynayacak. Nereye kaynayacaksın? Allah benle konuşmayacak. Rahmetiyle konuşmayacak. Onların günahlarını temizlemeyecek. Pis bırakacak onları. Aman ya Allah, Allah bir adamı temizlemesi onu kim patlar? Dünyanın okyanusunu üzerine döksen temizlenmez ya o. Ancak Allah kulunu temizleyebilir. Ve la yanzur ileyim. Onlara rahmet nazarıyla taraflarına bakmayacak. Aman ya. Yani bize Acıyarak bir baksa yeter bize ya. Kurban olduğum acıyor bize elhamdülillah. Tevbe kapısı açık, tevbe kapısı. Tevbe kapısını unutmayın. Yani ne yaptın, ne ettin? E tevbe et. Mübarık adam. Şimdi tevbe edersem de, bir daha dönersem de, daha beter oluyormuş da, eee, tevbeyi geciktireyim. E ne, be, ne belli nasip olacak? Ne belli nasip olacak? Hele bu Yakında tevbelerim diyenler helak oldu, tevbesiz öldüler. Senin bu riski göze almaya ne kuvvetin var ya o senin? وَلَوْمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için ne var? Çok can yakıcı azap var. Çok can yakıcı. Dayanılmaz cehenneme. Şimdi ayet kerimenin sonunda çok rivayetler var, hadis şerifler var. Belki, hepsini bu gece bitiremeyiz. Ama geçiştiremeyiz. Önemli bir mesele, rivayetler var. Daha da toplasak çok çıkar ama İnşallah haftaya da Dokuzu oluyor ayın. Perşembe şeyde sohbet olacak inşallah. Ali Ulvi Uzunlar hoca efendi çağırdı bizi davet etti. Ee, Koca Tepe Camii şey. Bayrampaşa'da Koca Tepe Camii. Oraya büyük değil mi? Alır mı sizi? Ama boş yer bırakmayın ha. Herkesi çağırın cemaat. He? Ya ne yetmez ya, alır Allah'ın sınıfı canlısı, neyse inşallah orada devam ederiz, o sohbette buna ilave edilir, kayıtlar bir yapılır sonra da. Akşam namazı müteakıb şimdi, cuma gecesi de akşam namazıyla cuma girmiş oluyor. Tam da Receba'yı girmesinden bir gece önce, bir o gece girseydi hem regaib gecesi olacak, hem Receba'nin ilk gecesi, hikmet var, neyse gecelerimiz fazla değerlensin. Çünkü Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan zaten muazzam bir gece. E Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan bir sonrası ne olacak? Recep'in ilk gecesi, orada biraz Recep ayının da vazifelerini ilk gecenin, ertesi gecenin onları da anlatırız inşallah, hep beraber gelin inşallah hanımlar da radyodan dinlesin, ne yapalım çok büyük yer tutarsak o vakit deriz şimdi bu üç kimse kimdir? oraya da böleriz, oradan bu dersi anca bitiririz ders daha çok, çünkü zinanın cezaları var Livata'nın cezaları var, haramların cezaları var, azapları var. Cehennemi duymak lazım. Cehennem hakkında rivayetleri dinlemek lazım. Yani Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Ömer fil cenne yahu. Ömer cennettedir diyor yahu. Cennetin içindedir diyor hadis-i şerif ya. Öyle olduğu halde, Kâb-ül Hazretlerine ne derdi? Biraz bana vaaz et derdi ya. Beni biraz korkut derdi, korkut beni. Zaten yemiyor, içmiyor uyumuyorlar etmiyorlar. Zaten emirül mümin olduktan sonra bütün keyfi kaçtı. Bir koyun koyunun bacağı kırılsa Allah benden sorar. E, memleketler arttı. E, ta Basralar şuralar her yer İslam devletine Hazreti Ömer zamanında çok açılım oldu. Her yer arttı, artınca sorumluluk arttı. Mübarek hep yerinde duramaz hale geldi. Allah bana soracak diye ya. Artık dayanamadı. Son haccından dönerken uzanmış Ay'a bak dedi, ya Rabbi aciz kaldım dedi ben. Şimdi, İslam memleketleri çok e, bollaştı, büyüdü, İslam coğrafyası geniş dedi ama bu iş sorumluluk ister beni, Ömer dayanamaz dedi, beni al dedi sen. Ya, dünyanın İslam alemi tek halifesi, Emirül mümin ama adam ben efendim başa geçeyim de yemeklerim daha lezzetli olsun, hürmet ederim daha fazla olsun merasimlerim daha izzetli olsun derdin değil ki adam, sorumluluğum arttı diye adam ölmek istedi gitti mübarek öyle olduğu halde diyor bana vaaz et beni korkut, beni uyandır, beni uyar bizim güldürücüden çok ağlatana ihtiyacımız var biz zaten durup dururken kendi kendine gülen adamız bizi güldürme elüzgün yok ki gıdıklama adam durup dururken gülüyor adam azade deli derler durup dururken gülene ama bizde öyle bir huy var keyfe çok meraz gülmek istiyor adam adam elli lira bilet verip de güldürmeye gidiyor adama 50 lira mı? 90 lira mı ne? adam gülüyor ki beni gül, adam güldürüyor şovmen momenler varmış Allah Allah gidiyor ona para da veriyor beni güldür diye Var ağlatan biri varsa üstüne bir kat daha ver git ona niye? keyfin kaçsın zaten senin keyif kafana girmiş bu keyifle nereye gideceksin? cehenneme gideceksin moralin bozulsa daha iyi değil mi? Ama bize de çok bozarsak bu sefer de hiç gelmezsiniz. Ondan dengellemeye çalışıyoruz yani. Bazı ayetler, müjde ayetleri var, bazı ayetler, inzar, korkutma ayetleri var. Bu işler böyle. Kur'an-ı Kerim'in sünneti de böyle. Müjde var, korkutma var. Sen kendini hangi halde görüyorsan o. Üç kişiyle Allah konuşmayacak. Onlar temizlemeyecek, onlara bakmayacak, onlara çok azap edecek. Kim? Bu da bir farklı bir durum. Niye? Şeyhun zanin. Zinâkâr ihtiyar Şimdi bak gençte de azap var mı? Var ama tevbe kapısı açık o başka Yaşlıya da tevbe kapısı açık, gençte de Ölmeden tevbe, Allah kabul ederse ayrı Şartlarını yerine getirirsen tevben kabul olur, o hayır. Bir daha yapmamak üzere Ama yaşlı ihtiyar niye söylüyor? Yani gençte Şehvet fazlalığından deli kanlı diyorsun yani kan, Kanı deli daha. De, onda yine belki fren tutturamadı etmedi Yaşlıyken zina edeni diyor, hiç yeri yok ahirette diyor ya. Çünkü neden? Onda ne olması lazım? Daha durdurak olması lazım, teskin olması lazım, sakinleşmiş olması lazım. Yaşlı tabii şimdi, hocam dedi yaşlı kaçtan başlar? Bir de şimdi bu mesele var. Yani kaçtan başlar, bulu verdiğinden başlar, daha neye yaşlı? Ama tabii, yaşlıyken zina edenin farkı var mı? Bu hadise göre var. Çünkü, sakinleşmesi lazımken kudurmuş yani. Bu ne olacak bunun durumu ya? Bunu cehennem paklar. Müslüman cezaklar, kâfir cehennem de paklamaz. Ebedi yatar. E şimdi ben bu yaşlı meselesini yani tam hadislerde görmedim. Yani yaşı kaçtan itibar eder falan bilmiyorum ama tabii ki 40'tan sonra da adama genç denir mi 40'tan sonra? He? Denmez. 40'tan sonra genç denmez. Aşu adı şerifi belki burada okuyabiliriz. Men ca'vezel 40 ve lem yaglib khayruhu şerruhu felle tegehhez Yaşı 40'ı geçip de hayrını şerrini geçmeyen cezini bohçasını ateşe hazırlasın diyor. Bu bu hadisede baktığın zaman bir 40'ı geçip de ifadesini görüyoruz. E demek ki o yaşlardan sonra artık zina Allah muhafaza etsin. Ama olur. Bazı kere gençlerin daha freni tutar, yaşlıların freni tutmaz. Böyle de durumlar olanlar var. Allah koruduğunu korur ya. Celle şanücele. Ne gençler var ya. Ne namuslu gençler var. Ne kadar zinadan sakınan gençler var. Bunlar gıpta edilecek iş yani. Ve melikun kezzab. İkincisi yönetici, kral. Yani şimdi krallıklar yok da ekseriyetlerde. Yani yönetici konumunda, hükümdar yani. Fakat kezzab. Ne demek kezap? o sizin tuvalete döktüğünüz cezap değil Cezap çok yalancı demek Kazi olsa yalancı kezzap olsa çok yalancı niye öyle? ya işçi aşçı benim gibi falan alt tabaka olsa idare ed, belge eder az bir şey sıkıştı mıkıştı takıya yaptı korktu mortu bir şey derse ama sen zaten yöneticisin korktuğun bir konum yok niye yalan konuşuyorsun ve sahtekar adam ha o zaman ne olur işte bu Allah hiç nazar rahmetiyle bakmaz. Neden? Sen kimseden korkacak konumda değilken niye yalan söylüyorsun? Bu var. Bir de ve ailü on kibirli fakir. Bu da bir acayip şey. Hadis-i şerifi anlıyorsunuz değil mi? Hep tersten geliyor. Yaşlıyken zina, isteği azalması lazım. Hükümdar olanın yalan ihtiyacı olmaması lazım. Fakirin de kibirli e, zengine de yakışıyor zengine de caizce zengine kibir caiz mi kibir haram ama ve lakin fakire hiç yakışmıyor yani fakirin kibiri hiç yakışmıyor ama bir adam hem fakir hem de kibirli olursa bu adamı Allah rahmetiyle nazar etmez burada biraz ne var farklı manalar var anladığınızsa Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu Buhari'de de var. Ma taraktu ala ummeti badi fitneten. Adar ala ercal min en nisa. üzerine. Benim ardımdan, benim arkamdan erkeklere kadınlardan daha zararlı bir şey bırakmadım. E kadınlardan daha zararlı. E kadınlar ne aç? kadınları açarsan, saçarsan, sokaklara dökersen, evem sekreter yaparsan erkek kadın karıştırırsan onlara bakarsan o zaman kadın sana ne olur? zararlı olur yoksa kadının ne zararı var? çarşafa sokarsan evinde oturursa çocuğunu bakarsa kadın nimet bulunmaz bir şey yani ama ona, onu da o zararlı hale kim getiriyor yine? yine erkekler yine erkekler ya acayip bir şey onun için Kadınları bozan, kadınları açan, kadınlara efendim bu modaları öğreten, kadınları bu efendim serbestliğe koyanlar, yine kimden çıktı bu iş? Yine erkeklerden çıktı. Amma ve lakin, zarar döndü ne yaptı? Zarar geldi, bütün ümmeti yaktı, şimdi gel de kurtar. Doğruyu dediğin zaman da gerici olacak hale geliyorsun. Ne var ya bunda? Ne demek ne var ya? O başörtülerde bir alem, kimisi kapalıyım zannediyor, kâsiyâtun âriyât, giyinmiş çıplaklar Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem cazibeli, cezbeli, cicili, bicili başörtüler, efendim daracık, pardüseler, bilmemler etekler, toy yer bir şeyler yok İslam'da bunlar kocama giyebilir miyim? ya kocana isterse soyun ya tövbe ya Rabbi, <gülüyor> bana ne soruyorsun ya ya kocana ne soruyorsun bana koca? bir de o çıktı şimdi ya sen yabancı erkek giyiyorsun ya. yabancı erkek giyiyorsun sokağa çıkıyor vaziyette kocasına peşmurda kılık kıyafetle çöpçü gibi sokağa çıkarken süsleniyor ya sen niye süsleniyorsun sokakta kim göreceksen vaz e ben kadınlar toplantısına gidiyorum kadınlar toplantısına giderken elli tane erkek görüyor yolda arabada asansörde şurada burada böyle kocana efendim makyaj yapabilir şunu yapabilir bunu yapabilir miyim ha içinde alkol alkol haram bir şeyler olmadıktan sonra kocan için süslenmek Caizden öte, teşvik edilen bir ameldir. Erkek de hanımı için süslensin, kadın da kocası için süslensin. Bunlar hepsi var, ama bu olmaz. O zaman ne olur? Zarar çok olur. i̇bn Abbas radıyallahu anh ne buyuruyor? Geçmiş ümmetlerde, Beni İsrail özellikle, İsrail olan inkırazı çökmesi, bitmesi, batması, yani eski ümmetler dediğin zaman, 124 bin bir vaat, 224 bin peygamber gelmiş. Bak, 224 bin. Bu tabii sayı fazla da olabilir. Hadislerde, dağıtılara geçmeyenlerde olduğu yine aitle zikle dili. 224 binden bazalsak, ne demek bu ya? 224 bin. Bu kadar peygamber ümmeti var ya. Bunların ekserisi kime geldi? İsrail, İsrail ollana geldi. E, İsrail zaten kim? Yakubal aleyhisselam. Yakubal aleyhisselam'dan Ondan beri gelen nesle geldi bu peygamberler. Ta İsa Aleyhisselam bile kime geldi? O da İsrail e olana geldi. Kur'an-ı Ya beni İsrail diyor. O da onlara gönderildi. Baktığın zaman bu hesaba 224 bin peygamberin 100, 200, 300, 500 belki. Hesap hadiste geçmeyince kafadan konuşamam. Tabii ki Hindistan'a da peygamber gelmiş, her yere gelmiş. İmam Rabbani Hazretleri diyor, Hindistan'da kabirler var. Üzerlerinde nur görüyorum, burada peygamber kabirler var. Keşfetmiş on. Bak şimdi açmışlar öyle biz de gittik o zaman. Efendi Hazretleri'ne gittiğimizde gidemedik. Sonra da bir de nasip olmadı. İnşallah gideriz. 40 tane falan peygamber kabri çıkmış orada. Kazıda da çıkmış hiç çürümemişler. upuzun böyle mezarları açılacağı anda efendim ziyaret ediliyor yani. İmam Rabbani boşuna der mi bak burada diyor peygamber nur görüyorum diyor. Yani oralara da mutlaka peygamber gitmiştir. insan olan her yere peygamber gitmiştir ama azınlıktır yani. Çünkü oralarda toplumazdı yani. Geçen biri kalkmış bana diyor. Kutuplara peygamber gitmiş mi? Ya dedim ayılara peygamber mi gidecek kardeşim? Kutupta adam yok bir şey yok ayıya ne yapsın peygamber ya? Yani lüzumsuz şeyler sor, soruyor sanki böyle Hoca işe edecek anlıyor musun yani? Ya ben ya. Susturacak diye dedim ayılara peygamber gelmez ki dedim ya. Ne konuşuyorsun? Ne var? Kutuplarda ümmet mi var dedim ya? Şimdi bile ümmet yok kaç bin sene evvel ümmet mi olur ya? kar kaplamış her yeri Yok kutupların namazı bilmem nesi giderken telefona söylerim nasıl kılacağını canım merak etme indirim yok beş vakit kılacaksın. fark etme. saatini veririm sana kılarsın namazdan yırtmak için gidip ayılarla arkadaş mı olacak sana. iki vakit namaz düşer mi diye. ona uğraşıyor ya. ama dünyanın bir muhtelif yerlerine peygamberler hep gitmiştir ama insan olan yere gitmiştir insan olmayan yere niye gitsin ama bütün şey tabi mezopotamya ve orta doğu coğrafyasına gelmiştir peygamberlerin çoğu. Ya bunlar düşünsenize adamlar. Ne yapıyorlar? Ee, öğlenle ikindi arası ayaklanıyorlar. Efendim 300 peygamber öldürüyorlar. Bir günde ya 300 peygamber. Dünyada bir tane peygamber yok şu anda. Bütün dünya muhtaç. Bir tane yok. 300 peygamber öldürüyor adam ya. Her köyde bir peygamber var? O zaman. Sonra ikinciye kadar da onları destekleyen alimleri öldürüyorlar. Alimler yapmayın etmeyin deyince mesela. E böyle adamlar. İsrailoğullarında ve geçmiş ümmetlerdeki peygamberlerde bakıyorsunuz, ediyorsunuz. i̇bn Abbas Hazretleri bunu tabii söylüyor. Kafir olan, dinden imandan çıkan bütün ümmetler kadın meselesinden gavur olmuştur diyor. Bak burada. Kadın meselesinden gavur olmuştur diyor. Yani bir kadın ya hükümdarı ayartıyor, padişahı öldürttürüyor. Çünkü biliyorsunuz mülk nübüvvet meselesi İlyas Aleyhisselam'da oldu, neler oldu. Yani kadınlar e, kocalarına efendim işte e, veya sevgililerine neyse ısrar ediyor. Şunu ediyor, bunu ediyor. E, bu adamı öldürürsen ben sana e, birleşirim, şunu yaparım, bunu yaparım falan. Birçok peygamberi de kadınlar öldürttürmüşlerdir. Onların işlene gelmeyen fetvalar meselesinden. E, peygamber geliyor şunla evlenemezsin, bununla evlenemezsin. Şimdi duyuyorum mesela e, Firavunlar zamanındaki şeyde e, a, asil olanlarla evlenmek için soylu meselesi, kan soyluya gitsin falan. Kız, kız kardeşleriyle evleniyormuşlar krallar. E Peygamber geliyor diyor kız kardeşin evlenemezsin. Evlenemezsin deyince onu hemen devreden çıkarıyorlar. Böyle birçok olaylarda yine bu evlilik meseleleri. Yahu ilk insan kim? Adım hocam ilk cinayet nedir? Kabil'in abi biliyorsunuz. Nereden çıktı? Yine Kız kardeşi evlenme meselesinden ya. Kendinle doğanla evlenmek haramdı. Aynı batında olanla değil de öbürün ikizinin olanla evlenecek. Onun ki kendi batında olan ikizi güzel olduğundan yine kadın güzelliği meselesinden onunla evleneceğim diyerekten olay çıktı. Yani dünyanın kuruluşundan geliyorsun zaten çözüyorsun meseleyi yani. E dikkat etmekler, he Bu kadınların suçu mudur? Meselesine gelince kadının suçu ne zaman olur? Allah sana erkeklik vermiş, akıl vermiş, din vermiş, peygamber göndermiş, vahiy göndermiş. Sen kadına aldanıp da bu haramı, bu günahı bu peygamber öldürecek kadar, dinini değiştirecek kadar, mürtet olacak kadar e, sapıtıyorsan, ya o kadının ne suçu olacak? Kadının günahı kendine. Bir misli de sana. Sana iki misli ya. Çünkü sana gelen akıl, vahiy, belki de onda yok. O imkan. Ama sen buna rağmen nefsine uydun. Demek ne kadar zayıf adamsın. Ya. Ne kadar bozuk adamsın demek kıyamete kadar da diyor kafirlikler kadınlar cihetinden gelecektir bunu incelediğin zaman belki de Yahudilerin bu hale gelmesi bu kadar ümmetinlerinin bozulması kitaplarının tarifi kitaplar da öyle zina meselesinden Tevrat ne değiştirildi çünkü Tevrat'ta ne vardı zina edene recim recim ne Taşlan öldürmekti. E ne yaptılar gittiler şeye hahamlara şuna buna o zaman hafız az, kitabı bilen az. Ne olacak? Fakir zina yaparsa yakalıyorlar, rejim ediyorlar, öldürüyorlar. E kralın kızı yapmış. Hükümdarın oğlu yapmış. Bu sefer ne dediler? İşi yumuşatalım dediler. Oradan efendim paralar, rüşvetler, şunlar bunlar. Ne diyor Kur'an? Semmâûne lil kedib ekkâlûne li Bu Yahudi hahamları diyor bunlar. Çok yalan dinlerler, çok haram yerler diyor. Niye haramıyor? Fetvayı ona göre kitabın üstünü çizmiş. Allah'ın ayetinin üstünü orada öldürün diyen yeri çiziyor. eşya ters bindirin, suratını boyayın, tükürün diye yazıyor. <gülüyor> Lan Nasıl da uyduruyorsun bu kadar bunu ya? Eşeğe ters bindiriyorsun. Ulan insan ölümden beter aslında ama işte göya ceza vermiş. Sonra ayeti böyle yaptı bunlar ya. Ayetin üstünü değiştirdi. Abdullah bin Suriye'ye Abdullah bin selam hazretleriyle karşılaştıklarında Tevrat'ta rejim var mı yok mu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor sizin dininizde ne vardı Onlara amel edeceğiz iki yahudi zina etmiş de hükmü gelmişler Efendimizde rejim yoktur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki siz benim dinimden değilsiniz ki ben sizin dininize göre sefetva vereceğim Tevrat'ta ne yazıyordu bakalım deyince hani rejimi çıkartma okusuyor açtı kitabı oku nasıl olsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmidir okuma yazma bilmez diye Parmağını üzerine koymuş böyle. Orayı es geçiyor. Kendi dediğini söylüyor. Orada yazanı söylemedi. Ama Abdullah abil selam Yahudi alimlerinden Müslüman olmuş tabii ki. Kaldır parmağını dedi. Kaldır dedi şuradan parmağını. Kaldırdı. Bir okudu rejim yazıyor. E yine nereden bak Allah'ın kitabını değiştirmek işte yavurluk. Nereden gelmiş yine? Yine zinadan, yine rejimden, yine kadın erkek işlerinden hep geliyor. Geliyorsun oraya gidiyorsun peygamberlerin öldürülmesinden kitapların değiştirilmesinden harpler ne harpler çıkmıştır bu meseleler ne harpler ya Rabbi ya Rabbi bu nefsimiz kadar azgın bir şey yok demek ki ya ne bela olmuş batımıza? ancak Allah ıslah edebilir ancak Allah idade edebilir koruyabilir kurtarabilir ya Rabbi alemin evet Ebu Salih radıyallahu anh hazretleri buyuruyor ki benim ulaştığım rivayetleri topladım bu rivayetlerden çıkarttığım sonuç bak çok önemli bir bilgi şu. Cehennem ehli yani yanan diyelim müslümanlar, eski ümmetlerin de müminlerinin yani cehenneme girenler veya tabi kafirin zaten günah sorulmaz. Artık kafirdir ama cehenneme girmiş bu kadar Adem tutun kıyamete kadar müslümanlardan da girecekler var. Eski ümmetlerin Müslümanlarından da günahkarlar var, girecekler var. Sonunda çıkacak ayrı da. Ama diyor bütün bunların günahlarını topladığınız zaman cehenneme girme sebebi. Hani mesela istatistik yapılıyor ya, araştırmalar yapılıyor, sonunda bir sonuç çıkıyor ya mesela. Yani bu sene en fazla ne yemiş? Biber yemiş mesela. Değil mi? Sebze halinden bu. Bir araştırdım diyor, ne çıktı diyor? Kadın günahları diyor hep erkeklerin kadınlarla yaptığı kadınlarla ilgili günahlar tüm cehennemde yananların günahlarının ekseriyetini teşkil ediyor. İşte sana istatistik ya. Yani. Devlet planlama bilmem efendim, raporu çıkıyor ya böyle. Ha sana çıkarttık. Cehennemin bilme, efendim, sevkiyat raporu. <gülüyor> tamam. Cehennemin sevkiyat raporu. Kadın meseleleri korumak lazım insan kendini ya. Rabb'e şeveti sa'etin eur aset hazenen bir anlık şehvet, birkaç dakikalık keyif, başına binlerce sene yanma cezası çıkarır, Binlerce sene ya. Ya yanılır mı kardeşim ya, yatakta bile bir tarafın ağrıdı mı, o, düz yatakta, rahat yatakta bile, oran burada ağrıyor senin ya. Senin derken benim yani. <gülüyor> ya yataktan o yana dönerken uyanıyoruz ağrıdan kolumuz, bacağımız. Biz nasıl, bir kramp giriyor. Geçen bir kraptı aslında, bağarmak uyum yok pek. Yoksa bas bas bağır başka sordu. İki ay ama birden duramıyorum. Sonra mermer nüzyumum düşmüş bilmem. Benim stokları iki de bir düşer, bir demir düşüyor, bir o düşüyor, bir bu düş. Ben de o hapı al, bu hap al. Geliyorum buraya işte. Barutu sizde tüketiyorum. On sonra gidiyorum ne yataş ya. Yatamıyoruz da yine kitap çalış, dergi çalış. Ama biz Efendi Hazretleri derdi, ya. Şimdi dersin, cehenneme gireyim ne olur? Efendim senin böyle çok hikmeti söylüyor. Şimdi öyle dersin. Ama ben seni biliyorum, sen zayıfsın, dayanamazsın. Sivrisineğe dayanamazsın. Ya sana bir sivrisinek musallat deseler, elini de bağlasalar. Ne yapacak? Isırır da ısırır. <gülüyor> Nasıl bir şey? Uyuyamazsın ki ya. Böyle yapsan şey yapsan <gülüyor> Elin yok gitti. Bir bağlasınlar eli. Bir sivrisinek, Nemrut'un işini bitirdi hem de topal sinek. Sana bir beş on sivrisinek ne yapar seni? Ne yapar? Ya kardeşim, sen buna dayanamazsın. Bir de cehennemde bir de yılan akrepi de salacaklar üstüne. Cehennemde öyle havalanarak yanmak yok. Cehennemde bile yılan akrep var başına. Hep hadisler var burada dolu? Şinlik okuyacağım okuyacağım. Siz şimdi benim anladığım haftaya gelmezsiniz. Dersin <gülüyor> devamı vahim. Değil mi? Vallahi siz 50 lira 100 lira verip külecek yere gideceğinize en evvel gelin de dışarıda yer, yer kalmaz dışarıda kalmayayım diye cehennemi bir dinleyin haftaya. Orada bu neler var. Cehenneme girmeyin ha. Dinleyin. Dinleyen girmez inşallah. inşallah. İnanan girmez ya. İnanan korkar, korkan kaçar. İnanmayan dalar girer yani. Biz Müslümanız ya. Biz bunu duyup da bu bunu belaya bulaşamayız biz. Korkmamız lazım, sakınmamız lazım. Şu rivayet bile bak. Buradaki rivayetleri bari bir, Eban bin Osman radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet günü mahşerde herkesin bir durumu var. Faiz yiyenler nasıl belli olacak? He? Saralı. Tak, saralılar nasıl düşüyor? Tak düşecek. Kalkacak, tak düşüyor. Herkes ne diyecek? Bu faiz yemiş. Zaten katillere ne verecekler? bayrak verecekler. Hadi ayisun Bu adam Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Adam bayrağı taşıyor gidiyor ya. Bütün millet dolayı Eyvah. Bu katillik zor iş. Hoca ben tövbe yok mu? Var. İllamen ve amena. Tövbe ederse iman et tazelerse, salih amel işlerse, kırdıklarını döktüklerini toparlarsa, temizlerse. He? Tövbe edene af kapısı var mı? Yahu Adam 90 senelik kaşellenmiş kavur olsa diyorum. Şimdi iman etse Allah kabul ediyor da Müslüman günah yaparsa niye onu kabul etmesin? Burayı hikmetli olarak söylüyorum zaten. Günah yapılsın diye söylemiyorum ama ümit kesilmesin diye söylüyorum. Öbür türlü de feci bir ümitsizlik. Ben zaten 3-5 zina yapmışım. Ben ebedi cehenneme gideceğim o zaman devam edeyim. E bir de bir şeytanın böyle bir meselesi var ya. Ondan dolayı İblis'le de, de ne yapmamak lazım? millete iblise yol açmamak lazım şimdi biz kapatırsak rahmet kapısını haşa Allah'ın kapatmadığı kapıyı biz nasıl kapatırız ama o zaman iblise kapı açarız yani tevbe kapısı her zaman açık bakın bu ayetin devamında tabii bu geliyor Ebu Reynir radıyallahu anh anlatıyor yatsıyı kıldım diyor yatsıyı şimdi inşallah biz de kılacağız ama fark var Kiminle kıldım diyor, Resulullah'la kıldım diyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Hey gidi bu Hureyre, çekildim diyor. bu Hureyre de mübarek, fakirlikten evlenemedi. O da zinadan çok korkuyor. Vallahi <gülüyor> la Vallahi ya Rabbi yemin ediyor, şey diyor, ya Rabbi zinadan muhafaza et, ya Rabbi zina nasip etme falan, dediler de, ya sen Ebu Hureyre'sin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahibisin, arkadaşısın, sahip arkadaş demek. Arapçadır sahip Türkçesi ne demek? Hakika sahabi işte sahabi sah sahip oradan gel sohbet kökünden sen onun arkadaşısın sen bu kadar vaaz dinlemişsin binlerce hadis rivade edemişsin sen de a'mentü bi muharrifil kulûb Ebu Reyren sözüne bak kalpleri çeviren Allah'a iman ettim diyor bir çevirirse beni diyor mahvolur korkmak lazım ya sen peygamber değilsen madem peygamber değilsen korkmak lazım peygamberler bile tövbe ettiler mi? İstiğfar ettiler mi? Günahları var mı? Yok. Yok. Ama istiğfarla yaşıyor. Evladım derdi ala Efendi babamız. Kattese Allah'a sırrı. Mahmut evladım derdi. Peygamberler bile istiğfarla yaşadı evladım. Peygamber ya. Bütün Kur'an Adem aleyhisselamdan başlıyor. Ya cennette başına gelene bak ya. Rabbena zalem nafusena. Ya Rabbi nefislerimize zulmettik. Velem tağfir lenâ ve Sen acımazsan, sen bağışlamazsan. Lenekunen minel hasirin. Dünya ya ahireti kaybedenlerden olacağız. Koca peygamber, ilk insan. Bütün Kur'an Rabbighfirli ve Süleyman'sa ya Rabbi beni affet. Davud Aleyhisselam, tağafarna li ve Davud'u affettik. Cık. E tamam senin benim gibi günahı yok haşa. Ama tevbe, tevbe, tevbe, istiğfar. Aff isteyeceğiz, Allah bağışlayacak. Kalpleri çevirene inandım diyor. Ya ne demek? Ben peygamber değilim. Bir de boz, kalbimi çevirse bir de baktın zinaye düşerim. Böyle korkuyordu yani. Sahabe böyle korkuyor. Biz kendimize güvenmeyelim. Namazdan döndüm baktım kapıda bir kadın. Kadın oturuyor. Dedi ki sana bir soru soracağım. Başıma bir iş geldi. Buyur. Tevben var mı? De. Dedim nedir? Dedi ki ben zina yaptım, kadın diyor. Bir de çocuğum doğdu, çocuğu da öldürdüm diyor. Yani artık yayılmasın duyulmasın neyse işte öldürdüm diyor. Ebu Ureyre de işte fetva vermek çok zordur. Böyle rastgele fetva verilmez. O anda sen dersin ki yok senin tevben dediğin anda sen helak olabilirsin. Bilmeden fetva verilmez. Cehenneme girmeye en cesaretle atılanınız, fetva vermeye en cesurca atılanınızdır. Kim böyle hemen? O şadırvan müftüleri var ya, camilerin önünde şadırvan, şadravan der eski, şadravan müftüleri. Otururlar orada böyle. Caizdir, değildir, ah çam keser. Hiçbir ilmi de yok. Dedim ki diyor, sen nerede af olacaksın be dedim diyor. Sen tövben mi ben yok dedim diyor. Şu bu reyler ne bilsin, ne bilsin? Kadın da dediği diyor, va hasrat ya, ey benim başıma gelen, kendine bakmış da böyle. E benim bu cesedim, bedenim, vücudum diyor. Şimdi ateş için mi yaratıldı demek? Yandım ben diye hep yanacağım diyor. Yani şu bu dediğine inanıyor. Diyor ki demek ben ateş için yaratıldım yani. Yandım ben diyor yani. Yandım. Bir de şu. Yani şimdi bu bedenine bakıyorsun, bunu cayır cayır yani ebedi yanacak de dediğin zaman, nasıl dayanılır ya? Gittim diyor sabah namazına, gece bitti, sabah namazına gittim, Resulullah'la kıldım sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sahabenin bu şeyi var, hemen gittim Resulullah'a durumu, anlattım, dün gece başıma böyle bir iş geldi. Resulullah Zazen buyurdu ki, ne cevap verdin? Dedim ki, la ve la keramete, hayırsız dedim diyor, ben kabul olmaz. <gülüyor> Resulullah sadece aleyhi ve sellem buyurdu. Ne kötü cevap vermişsin. Ne kötü konuşmuşsun sen." Niye? "Sen Emâkûnde tekrar ilet, sen bu ayeti okumuyor musun?" Dedim. "Hangi ayet? Diyor? Ben orada atıyorum. Hatırıma gelmemiş. Kocabureydi yani. Kur'an'ı bırak, hadislerin hafızı." Ama işte Fetva işi böyle bir meseleydi. Niye efendi Hazretleri? "Bunu bir kitaba bakalım. En iyi bildiği bir şey biz atlayacağız az daha vermeye yani." Efendi yanına konuşamıyoruz da e, en iyi bildiğimiz bir şey. Bunu bir kitaba bakalım. Hocalara bir soralım. E i̇şte böyle bir efendi işte niye? Niye yanlış yapmıyor mübarek insan? Pay bırakmıyor ki. Şu an okumadım hangi ayet? Belledin la du'une mu'alla ila ahiret okuyor. İşte şirk koşmazlar, adam öldürmezler, zina yapmazlar. Yapanın cezası şöyle. Hadisler, rivayetler yani hadislerin e o aradaki hadis şerifleri, rivayetleri biz şimdi bir dahaki haftaya bıraktık. Ayeti bitiremedik yani, onu demek istiyorum. Ayetin devamına mahna versen, bunu yapan eteama kavuşacak, azabı kat kat edilecek, alçak edilmiş vaziyette, cemde ebedi kalacak falan. Bunları şerhini haftaya bıraktım. Çünkü ebedi kalma meselesi kafirlere maksustur. O ehli sünnete göre onu anlatacağım. Şimdi gir giremiyorum oralara. Onlar okuyunuyor. Nereye geliyor? İlla men teabe. Ancak tevbe eden müstesna. Ha, bir de onun ilerisi de var tevbesinde de sebat ederse bir daha da bozmazsa ölünceye kadar o zaman günahlarını da ne yapar diyor Allah <gülüyor> siler sevaba döndürür yani günah sevap olmuyor da yani kötü iş iyi işe dönmüyor yani karşılığı o siliniyor yerine bu konuyor bu hadisen sen okumadın mı diyor Ebu Hureyle diyor ki eyvah, şimdi diyor kadın kurtuldu da ben yandım diyor. <gülüyor> ne yapacağım? Kadını bulacağız. Fetva, fetvayı vermek lazım. Şimdiki bir Lale Gül Efendi'den ilanlar. Evet, kime böyle dediysem fetva <gülüyor> değişmiştir. Kolay, şimdi canlı yayın gitsin duyururlar ona. Nerede bulacak Medine'de? Gittim diyor, çıktım yola Medine'de ne ev ne yol ne patika bir yer bırakmam. Her yere gittim. Çünkü kadın benim evimin kapısına gelmiş. Ben onun kapısından geçerken yani evini bilmiyorum. Gittim her kapıda durdum. Her kapıda. Evet, şimdi bizim gibi de terbiyesizlik yok ki tabii. Bizde olsa ne olur? O zina yapan kadın var ya. <gülüyor> ulan böyle konuşulur mu? Konu var, komşu var. Millet duyar, ayıptır. Bizde edep diye bir şey yok ki. Cık, edep. Dedim ki diyor. Ebu Hureyre'ye gelip fetva soran kadın aranızdaysa şimdi ona fetva vereceğim veya duyuracağım bir şey sonunu da dikkatli bağlamak lazım kadın zaten yandım diyor gitmiş şimdi buna gelsin bir daha bildireceğim şunu diyeceğim bunu diyeceğim dese gelmez diyor ki Ebu Hureyre'ye gelip fetva soran kadın varsa Müjdeler olsun ona diyor. Müjdeler olsun deyince hani illa ki duyulur da kadın da müjde duyunca gelir diye. Yani akıllı insanlar ya. İki, bir, yarım satırda bak ne kadar kısa bir cümle kurdu ya. Biz olsak var ya batırırız ya mevzuları bütün mahalleler şey olur ya. Yani. Evet. Diyorum bak Ebu Hureyri'ye gelen kadın varsa sevinsin diyor. Tamam. Ondan sonra diyor eee o gün yani sabahtan çıkmış yola namazdan beri eve daha gitmemiş. Ebu Reyri o gün ne yemek yiyebilir, ne su içebilir o üzüntüyle. İşte ikindi vakti olmuş artık. İkindi vakti diyor. Geldim, kadın benim kapımda. Kapıya gelmiş. O çünkü orada bulmuştu onu. Dedim ki diyor, ''Eb şirin, en inni de karutul innebîs olsaydım, makultili sevinebilirsin.'' diyor. Ben senin anlattıklarını peygambere anlattım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve makultüle ki, benim sana dediğimi de anlattım benim sana ne dediğimi de. fakale bana buyurdu ki ise makuldi. sen ne kötü söylemişsin biz olsak ne olur şimdi gittik böyle bir yanlış yaptık gittik efendi Hazretleri de bizi fırçaladı diyelim efendi dedik ulan ne bozuk adamsın dedi. ne yanlış konuşur dese gidip oraya der miyiz öyle ne deriz <gülüyor> yani doğru demişsin de biraz izahlar eksik olmuş da <gülüyor> Lan ne kıvırıyorsun be de ki efendi bana dedi ki ne bozuk adamsın <gülüyor> dediyse de işte işte sahabenin farkı işte sünnet, işte hadis işte bize gelen yol yani peygamberimiz bile sallallahu aleyhi diyor bir ayet gizlenseydi Allah deseydi ki bu kadar Kur'an in dedim. bir ayeti gizlemene izin veriyorum deseydi neyi gizlerdim? E Zeynep Fatih'imizle evlenme meseleyi o ayeti yani evlenmezdim diyor yani evlenmezdim o ayeti de şey yapmam ama Allah emretti ama o ayeti gizleyebilir misin? sahabede bu konumda hadisler niye bize sağlam geldi? İşte herkes böyle biraz evirseydi, çevirseydi... Ben diyor, dedim, o zaman dedi ki sen ne kötü konuşmuşsun. Bak yani bunu aynen anlatıyor. <gülüyor> sen bu ayeti okumadın mı? Dedi bana, buyurdu bana. Dedim diyor, sonra da kadına ayeti okudum diyor. Ayet biter bitmez, secdeye kapandı diyor. ''Ahmedullah lezî cealeli tevbeten ve mehreca'' ''Bana bir tevbe ve çıkış kapısı yaratan Allah'a hamd ederim.'' dedi. Çünkü ne yapsın ya? Gelmiş başına bir iş. Ne yapsın? Senin tevben yok nasıl diyeceksin Müslümana ya? Hangi günah olursa olsun ya? Bir Müslümana tevben yok nasıl diyeceksin ya? Onun için kimse ümidi kesmesin. Ama tevbe de sebat etmek lazım. Ya. Evet. Ondan sonra yanında bir şey vardı. Cariyesi vardı. Kadının da cariyesi var. Kadın şey değil, kölebilen değil, asillerden yani, kadında bir cariyesi var, o cariyenin de çocuğu var, oğlu, kendi oğlu var o cariyenin, dedi ki, ''Eşhedü ennâ dil ve vebnün la hurrânil vivecille, ben diyor yaptıklarımdan tevbe ettim, bir daha yapmama azmettim, bu cariye ve bunu çocuğu da Allah için hürdürler.'' Dedim. dedi kadın. Bir de şimdi kefaret olmak üzere de ne yapmış? Bir cariyesi, bir kadının cariyesi demek ona ölünceye kadar hizmet edecek garantisi var ya Öyle kolay bir şey değil. Sen şimdi bir öyle temizlikçi, memetçi gibi temizlikçi geliyor evin kadınına ağalık yapıyor yani. Öyle değil, cariye ne demek? En değerli bir mal yani, satsa falan çok kıymetli. Yani o zamanki durumda çok kıymetli var. Sen şimdi biraz senin kolayına hafifine geliyor da yani, sen şimdi boğazda yalısı olanın yalıyı Allah rızasına vakıf vermesi gibi bir şey yani birkaç milyon dolarlık bir, bir kadının cariyesi o değerdedir maddi değerinden konuşuyorum öyle kolayınıza gelmesin Aa, Çocuğuyla beraber çünkü çocuğu da köle oluyor ya öyle gittiği zaman onu da etti. Allah için diyor ben tevbe ettim diyor Mevla tevbesini kabul ediyor Demek ki biz burada ne yapmayacağız ümitsizliğe kapılmayacağız amma ve korkuyu elden bırakmayacağız çünkü ben e, tabağı pisletirim de sonra temizlerim. Ya pisletme. Defteri kirletirim de sonra tövbe ederim, sildiririm. Ya kirletirsin belli de sildireceğim belli değil ya. Tövbe eder misin, edemez misin? Allah tövbeni kabul eder mi, etmez mi? Tövbenin şartları var. Yerine getirebilir misin, getiremez misin? Tövbe nasip olmadan ölür müsün, ölmez misin? Bunlar belli. Değil. Ne lüzumu var zina yaparken imanlı olarak yapmıyor gibi bir tehlike? O anda da bir ölme tehlikesi var. Amma ve lakin. Ben deprem vaazında da o zaman söylemiştim. Sonra mahkemeler oldum, hapisler yattım, şunu ettim, bunu ettim. Ama ben ehl-i sünnetim ben hiçbir zaman ehl-i sünnet dışına çıkan konuşma yapmam. Zina yaparken, kadın erkek zina halinde ölseler, birbirine yapışık, kafir diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü yaptığı işi haram olarak inandıktan sonra Müslüman bunu haram olduğunu bilir. Ama düşmüş nefsin o arada da deprem olmuş veya olmuş? Ölseler bunlara kafir denir mi? Yapışık halde yapışık. Yine kafir denir mi? Denmez. Hani burada diyordu ki iman alınır? Kamil iman alınır dedik size. Yoksa gavur olur manasına? Değil. Kamil iman alınır. Bundan dolayıdır ki ehl-i sünnet olarak helala harama İnananları ne günah yaparlarsa da kafir ilan etmeyiz ve edemeyiz. Bir insan kafir dese Allah muhafaza ona kafir deriz. Çünkü neden? Hiçbir günah adamı dinden çıkartmak. Nesefi itik idi. Ehli sünnet metinleri var ya emali. Duyuyor musunuz bunları? He? Siz ancak hangi lokantada et daha güzel. Onları diyorsun. Parası olanlar. Parası olmayanlar hangi sigara daha güzel versin? Kardeşim Ehl-i sünnetin itikad metinleri var. Duydunuz mu onları? Evet. Tahaviye var, Bedül-e-Mali var, Nesefi var, şu var bu var, dolu. Nesefi hakaidine ne diyor? El-kebiratü la yuhricul abdemine'l-i'man. Büyük günah kulu imandan çıkarmaz. Ve la yudhulu fil küfür. <gülüyor> Kafirliğe de sokmaz. Ne demek bu? Zaten imandan çıkmadı. Bu da kafir olmaz ama orada mesele var. Mu'tezile mezhebi var bir dengesizler bu dengesizler o mezhep onu adamları var elemanları da ilahiyatta dolu şimdi de onlar da diyorlar ki ee, büyük günah adamı imandan çıkarır ama gavurluğa sokmaz e ne oldu iki durak arası bir durak ama belediyede kaydı yok nasıl iş kayıtsız durak olur mu ya ben burayı durak yaptım diyor oraya durak yapmış tabela koydum mu durak olur mu Allah Teala diyor ki <gülüyor> ya kafir ya mümin. Sen hal öyledir. <gülüyor> Kalekün fe minkü ve müminün diyor Kur'an. Sizi yaratan Allah kiminiz kafir kiminiz mümin. Şimdi menzile beynel menzileten yani, imandan çıkar ama kavurda olmaz. E bu nasıl nerede duracak bu ya? Böyle bir şey yok. Ha. Onun için ehli sünnetiz. Hangi günah yaparsa da harama helala inanırsa kafir Olmaz ama normaldir ne var bunda derse o zaten inkar ettiği için kafir oluyor. Zina ettiği için olmuyor. O zina etmese de kafir oluyor. Kendi etmeyip de başkasının zinasını normal gören de kafir oluyor. O amelle alakalı değil itikadla alakalıdır. İnşallah Rabbim nasip ederse haftaya Kocatepe cami şerifinde buluşalım inşallah. Akşam namazında cemaatına yetişelim. Ben yukarıda yetişiyorum cemaate ha. Beni burada görmüyorsunuz diye, hoca da konuşuyor, konuşuyor, kendi yapmıyor demeyin ha. Ben cemaatla kıldım yukarıda, sizlerle beraber kıldım. Yetişemesek yine cemaat yapıyoruz ama yetiştik yani. Bundan dolayı cemaate kavuşalım. Efendim, şimdi birkaç ilanımız var. Bunları özellikle duyuracağım. Dikkatle dinleyin, kısa. Kısaca söyleyeceğim size inşallah. Bu dernek ihtiyaçları için makbuz mukabili yardım bekliyor sizden bize hizmet ediyor her türlü aşağısı burası elektriği suyu şusu bu su bütün hizmetler için güvenliği sizden hizmet bekliyorlar yardım bekliyorlar Allah hayırlarınızı kabul etsin daim etsin yardım edersiniz rahman. efendim 12 Mayıs pazar günü öğlenden sonra Mustafa Ekin hocamızın 200 talebesinin e, icazet merasimi var mübarek silivri yazmamışsınız buraya adres e5 karayolu <gülüyor> e5 karayolu üzeri hancı otelin karşısı hancının karşısı yolcu ama burası silivri değil mi? Evet, evet. Ha öyle deyin dam barek bilmesem ne olacak ya millet e5'e çıkacak icazet nerede diyecek ya <gülüyor> olmaz böyle. evet oturun sessiz olun hele bir durun ya daha neşeleniriz belki neşelenecek işler çıkabilir Şimdi 200 tane hoca yetiştirmiş. 200 tane. Biz iki tane çocuk yetiştiremedik daha. Efendi niye dedi ki adama? Videoda gördünüz değil mi? Efendi Hazretleri neden ona? Senden Abi. Memnunum mu? Öyle bir şey buyurdu öyle. Son, hiçbir şey diyen yok. Kapıdan çıkar. <gülüyor> ona ne dedi? Abi. Koca Sultan bilmez mi kimin ne iş yaptığını? He, Efendi bu koca efendi. Herkesi biliyor. Kime ne diyorsa hak, evet, Allah'ın izniyle, öyle hasta hasta uydurmalarına inanmayın siz. Ben hasta değilim diyor, yorgunum diyor sana. Kendi ağzından dediği sözü sen ne uyduruyorsun, yorum katıyorsun, haşa ve kelle. Efendi Hazretleri başımızda ne sorarsak cevap alıyoruz. Bir sorunumuz yok elhamdülillah. Allah eksikliğini göstermesin. Pazar günü 12 Mayıs'ta ben de orada olacağım inşallah. Niye olacağım? Çünkü Mustafa Ekin Hoca'da bizim ders halkalarında bu Şaban efendi falan beraber oturduk. He ben hocalık yaptım demeyelim haşa. Ders arkadaşlığı yaptık, müzakere yaptık, çok hoca efendilerle beraber. E Mustafa Ekin Hoca da senelerce o halkalarda beraber bulunduğumuz bir arkadaşımız. E icazet meselesine de geçen bir icazet verildi ya, delende efendi hazretlerimizde bulunduk. Orada da bizden efendi hazretleri demiş Ahmet versin siz ondan okudunuz diye. Bizim icazetten yani, benim de tabii Efendi Hazretlerinden de var, Rasul Hoca'dan da var, iki taraftan da onu ekledik icazetleri, icazetleri cem ettik ve orada Arapçasını ben okudum işte. Efendi Hazretlerimiz de bulundu. Efendim, e, bu şimdi tabii benim e, talebelerin Efendim yetiştirdikleri olduğu için ne olmuş oluyor? Bizim buraya gitmemiz mecbur oluyor. Çünkü icazette adımızın geçtiği, Arapça icazette adımızın geçtiği bir noktada Bereket için onların duasını almak, onların efendim, ee, bizlere karşı olan yönelişleri, teveccühleri, duaları ne yapar? Bize bereket getirir inşallah. Belalardan kurtulmamıza vesile olur. İcazetlerde yapılan dualar asla olmaz Asla. Rahmetler yağar, o anda ne isterse kabul olur. İcazet çok önemlidir. İlmi icazet. Diploma töreni değil bu. Bütün velilerin, alimlerin adı okunuyor yani. Çünkü ta nereye kadar? Cebrail aleyhisselamdan Rabbimize kadar silsile var. Hepsi birbirini görmüş mü? Görmüş. Hepsi birbirinden okumuş mu? Okumuş. Böyle bir zincir var yani öyle kopukluk yok. Onun için icazette davet ediyor sizi Mustafa Ekin Hocaefendi. Ee, Silivri'de inşallah oralarında fütuhatına vesile olacak inşallah. 12 Maç, Pazar gününde. Onu da duyurmuş olalım. Açık adresi ise belki yazarlar bizim Facebook'ta falan yazsınlar, Lalegül de söylesin. E-5 karayolu üzerinde diyor, Silivrit'te, efendim. Bütün cemaat davetliymiş, ha. Altında not var. Ama adres vermeyince, <gülüyor> bütün cemaat davet. Ya ne mübarek adamsınız. Yazana söylüyorum, ha Mustafa Hoca'yı demiyorum, mübarek, o ne yapsın? Kimle uğraşacak adam? Bilmiyorum, hanımlar şeyini sordunuz mu? He? Neyse şimdi kendi eviniz gibi çağırmayın herkese, hele... Yani bizim mübarekler şeydir gönlü geniştir yani. Ama onu bir biz Lale Gülden ve Facebook'tan duyuralım. Yani sorusun hoca efendiye. Şimdi ben bilmediğim şeyde nasıl söyleyeyim ama ben yok diye durma duymadım. Efendim asil tur ile umreye inşallah gideceğiz dedik. İnşallah gideriz Allah nasip ederse. Evet. Kimine dua edeceğiz? Kimine? Beddua edeceğiz. Evet. Allah Teala her tarafa tuttursun. Amin. E şimdi çünkü yani adamma bize af edersin sövdürüyor. E şimdi bu adam bize sövüyorsa buna nereden fırsat buldu? Sakallılar, cüppeliler bunlar böyle bir sövdüyse. Deccal diyor sarıklıya. Bunlar böyle buna kim fırsat verdi? Bize o iftiraları atanlar. O iftiralar olmasaydı bu adamların dili böyle bugün sakala, cüppeye, şarşafa sövebilir miydi? Ha, onun için en büyük vebal Başta bu iftiralara yol verenleredir. eder. Onun için bunlar Allah yani acilen cezalarını takdir eylesin. İslam'a, Müslümanlara sövene de, sövdürene de yol verene de Allah lanet eylesin. Amin. Amin. Barak Cuma gecesi hürmetine. Ee, umre programında e, hem Recep ayında gideceğiz inşallah. Haram ay, Allah'ın ayı girmiş olacak. Recep ayında senelerdir gidemedik. Ramazan'da çok gittik. Recep ayi hikmetiyle bu nasip oldu. Bu biraz mecburi. Süremiz belli. Bizim elimizde değil. atam yozileri Bir mahkeme kararı, özel bir şey. Ama manevi bir işaret var. Neden? Haram ay. Recep ayında beddualar yüz kabul oluyor. Dualar yani Kabe'de inşallah gelebilenler buyursun dedik fakat pasaport teslim tarihi 5 Mayıs'ta bitiyor. Ona göre gün kalmadı. 2-3 gün kaldı. Pasaport teslim tarihi 5 Mayıs'ta son olduğunu da duyuruyoruz. Ondan sonra üzülüyoruz yani. Kadınlara yer varmış. Kadın cemaatler gelebilir diyorlar. E, Mustafa Hoca benim gibi değil ki burada daracık yer. Nereye yerleştirecek? Allah onlara bolluk vermiş elhamdülillah. Allah yerlerini geniş imkanlarını artırsın. Amin. Amin. Evet. efendi kardeşlerim. Dua isteyenlere toptan edeceğim. E, Said Demirci hacı amca vefat etti. Şimdi haber aldım. Herhalde daha cenazede kalkmadı. Bugün vefat ettiğini haber aldım. Arnavutköy'de kurslara, medreselere, talebelere çok hizmet, çok yardım eden bir muhterem. Geçene ziyaretine de gittim. Hastaydı, ağır hastaydı. Vefat etmiş. Ruh için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü ennem hamd. Abdü ve rasulü. Hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Kabrini nur eyle ya Rabbi. Talebelere, alimlere hocalara ehli sünnete çok sevgisi, hürmeti, hizmeti, maddi manevi desteği olmuş e, bir hacı amca olarak duyuyorum ben yani. Kendisini çok yakından tanımadım. Birkaç kere gördük ama bütün medreselerden öyle haberler aldım. Karşısına kat kat çıkar ya Rabbel alemin. Ailesine de sabrı cemil, eczi cecil ihsan eyle amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun aleyhi ve sellem. Allahu ammîn. Evet Halid Zeynelbayübel ensari bu kitabı bu fakir tercüme ettim. Tercüme bana aittir. Fakat biz basmamıştık o zamanında. Resulullah'ın mihmendarı ve aşığı onun için de ne diyor biliyor musun? Haydarbaş. Ee, peygamber diyor sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edince diyor Ebu Ebu Belensari'ye gittiler diyor. Dediler ki Ebu Bekir'e pihat et. De, dediler diyor. Bay Belensari de dedi ki diyor. Etmem dedi diyor bak şimdi yani 104 kitapta yeri olmayan şeyleri uyduruyor ya. Niye dedi diyor? Çünkü diyor Kadirhum diyor işte o Kadirhum diyor. O Kadirhum'da diyor Ebu Bekir diyor Ali'ye biat etti dedi diyor. Ya Rabbi ya Resulallah. Ya bir şey uydurursun da biraz usturuplu uydurursun ya. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında Kadirhum'da konuşmayı hutbeyi okuyan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Konuşmada oraya bir şey temas et. Resulullah saken Ebu Bekir na nasıl Hazreti Ali'ye biat edecek. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Konuşmanın içi saçma ya. Ebu Ebu Ebyu Belensari demiş ki: Gader Hum'da demiş. Ebu Bekir demiş zaten Ali'ye biat ettim. Ben ona nasıl biat edeyim demiş. <gülüyor> ben böyle kuyruklu yalan görmedim dünyanın bir kitabında ya. Şiiler de bu kadar yalan uyduramaz yani. Bu bizim bu bizim Türkler şiileri de geçer yani ha şey olursa. İran'ı, İran'ı acem palavrasını sollar. Bizinkiler bir dönerse tam döner yani. Allah muhafaza. Yüce sahabi Halidim Zeyd Ebu Eyyub El Ansari. Bu kitabı okuyun, okutun. Evvelce de size. Ne kadar okursanız, okutursanız, dağıtırsanız, tanırsanız, tanışırsanız şu komşumuz Halidim Zeyd. Komşumuz burada. Ha o mübareğin şefaati evinize, ocağınıza, çoluğunuza, çoluğunuza resmen görürsünüz. Görürsünüz. Çünkü bunu gördüler ya. Yani o İstanbul deprem her yer yıkılıyor da İstanbul'u manen kim tuttu dediler yani o gün ne keşifler ne zuhuratlar olanlarda Halid ibn dağ gibi kalkıp nasıl direk gibi tuttuğunu söylediler. İstanbul'un manevi vilayeti valiliği kimin? E Yübel Ansari Hazretleri. İstanbul'un fethinin sebebi ya. Hazreti Fatih bile onun kabrini bulayım diye gelmiş buralarda. Onun çok büyük bir zat yani aynı Medine burada yani, kıymetini bilmiyoruz, Allah tanıtsın. Abi, Rabbim şefaatine nail eylesin. Abi. Bu mübarek sahabi hiç ne yapmamış? Hiçbir cihattan geri kalmamış. İstanbul'a geldiğinde kimle geldi? İslam ordusuyla. Komutan kimdi? Yezid. Yezid. Yezid. Bak, Hazreti Ebubekir'e diyor biat etmemiş. Halbuki Yezid o zaman e, halife falan değildi. Hz. Muaviye neydi? Sağ idi. Yezid de o zaman Hz. Muaviye'nin sağlığında yani normal Müslüman görünümündeydi ve komutan olarak o gelmişti. Yani Halid bir Zeyd Ebu Yûbelansar öyle bir tamam. Harplerde Cemal Vak'asında şurada burada kimin tarafında savaştı? Hz. Ali tarafında. Çünkü sahabe ikiye bölülse de hak tarafı içtihatta kimindi? Hz. Ali, Ali tarafındaydı. Ebu Yûbelansar o zaman da Hz. Ali tarafında bulundu. Amma velakin Hz. Ali vefatından sonra da Hz. Muaviye döneminde de ne zaman cihat olsa gider miydi? Giderdi. Bak düşünüyor musun? Yani Hz. Ali Hz. Muaviye savaş etmişler. Sahabenin aklına bak. Ebayübel Ensari Hz. Ali'nin tarafında karşı tarafın haksız olduğunu yani hata üzere olduğunu biliyor ki Hz. Ali'nin tarafına geçmiş öyle değil mi? Ama bir cihat oldu, Hz. Ali vefat etmiş. Hz. Hasan da kime teslim etti halifeliği 6 ay sonra? Hz. Muaviye'ye teslim etti. O zaman İslam orduları İstanbul üzerine gel. Ne yaptı Ebayübel Ensari? O yolda. Çünkü neden? İstanbul'un surlarının dibinde salih bir zat yakınında defnedilecek diye bir hadis duydum. Belki o zat ne olurum diye o hadise uyaraktan kalktı geldi. O yaşta. Değil mi? Katane tarafında. Yani demek istiyorum. Bu zat nasıl bu Bekir'e biat etmez ya? Haşa Bekir'le. urduyla bile gelmiş yani orada bile. Ha çünkü Yezid ondan faziletli mi? Haşa Yezid. Berbatın biri yani. Zaten sahabe değil Yezid. Sapığın önünde gideni yecidi kim sever yani? Amma velakin komutan o yapıldığı için ordunun başına ondan bile gelmiş. Böyle bir insana ta Bekir'e biat etmedi diyen iftira nasıl atarsın? Haşa ve kella ya. Her cihada katılmış ya. E tabii o zaman Sadab Ebay belansar ki İbn Abbas da geldi İstanbul'a. Oysa Hazreti Hasan Hüseyin de İstanbul'a geldi. Ee, yani i̇bn Ömer de geldi, ablam Müzibey de geldi, çok kuvvetli sahabeler vardı yani İstanbul'un fethinde ne güzel ordu olmak, müjdesini almak için. Kâğıthane taraflarında işte, efendim, Rabbim şefaatlerine nail eylesin, İstanbul'un bereketleri var onun için, İstanbul'u bu kadar beladan İstanbul mahfuz kalıyorsa, bu kadar günahla, e, zinalarla, haramlarla, efendim bu kadar yine e, bir nimet buluyorsak burada, bu mübareklerin yüzüstü hürmetine, şefaatleri, immetleri bereketine, yollarını devam ettiren sizlerin gayretiyle. Sizler kendinizi akır görmeyin yani. Bu ilim meclisleri sahabenin meclisleri bu. Onlar sağ olsalar ne yapacaktı İstanbul'da şimdi? Yok ne yapacaktı Ebayi Belansari? da yoğurt mu şimdi? Ne yapacaktı yani Sohbet, ilim, ayet, hadis yani. Bunlar çok önemli. Bir hadis duymak için Ebayi Belansari nereye gitti? Mısır'a gitti. Medine'den kalktı Ukbe bin Amir'e, hadisi duymak için değil, teyit almak için. O hadisi Resulullah'tan duyarken iki sahabe duymuş, biri kendi, biri Ukbe bin Amir, o da Mısır valisi. Yahu Medine'den kalkıyor, Mısır'a geliyor, o da onu karşılıyor, oturuyorlar, bu hadisi diyor, ikimizden başka duyan kalmadı, ben böyle hatırlıyorum, sen nasıl hatırlıyorsun? O da diyor, ben de böyle hatırlıyorum. Tamam diyor, müsaadenizle dönün. Ya dur bir gece kal Yok diyor, bu hadisi teyit almak için geldi. Vallahi Medine nere, Mısır nere? Bir hadisi teyit almak. Bildiği bir hadisi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu yahu, kendi duymuş. Biz olsak benim duyduğum doğru deriz. Ne gideceğim Mısır'a yahu? Oraya kadar gidiyor, istirahat etmeden geri dönüyor. Böyle bir insan, yüce zat. onların yolunu siz yaşatıyorsunuz. İnşallah devam ettireceğiz. Bu sohbet meclisleri oldukça hele de burada komşumuz elhamdülillah himmeti üzerimizde daim olsun. Bu kitabı ona göre okuyun, okutun, dağıtın. Dergiyi herkes mutlaka alsın. Bakın dergiye verdiğim emeği helal etme. Bu 104 sayfayı tek tek uğraşıyorum. Kaç gece uyuma bir hafta geçene bir hafta sırf bundan başımı kaldıramadım. Bütün sayfeleri tek tek inceliyoruz. Recep Şeyh arıyla giriyor. Bak şalvar Cübbe sarık Sünnet olup her namazda zinetinizi takın emne dahil. Giyinilmesi sünnet olan renkler, kıymetli kumaşlar giymek israf ve kibre dahil değil. Erkeklerin başı açık gezmesi mekruh. Dualar ve zikirler. Mesela Recep Şerif ayın zikirleri, namazları, Regaip namazı, her beladan koruyan ayetler. Esmâ-ül Hüsna'da er-Rakib-i Şerif'in neler var orada? Kötü huylardan kurtulma duası. Bir dua var, Erbaini İdrisi biliyorsunuz kırk isim. Orada bir dua var. Okuyan ne kötü huyu varsa bir daha yapamıyor. Ama işte göktaşın ne döner. Rahmetli göktaşlar. Sigarayı bıraktırmak için bir ilaç vermişler, öğretmişler. Ağzına mı sürüyormuş, ne yapıyormuş? Yahu dedi bu ilaç dedi baktım sigaradan bana ikrah getirecek ilacı bıraktım dedi. <gülüyor> Siz de yani bu duayı okuyun, korkmayın. Kötü huyunuz varsa. A bak zina. Kimi içki? Her Müslüman bir günaha müpteladır diyor hadis-i şerifte. Devam edin. O gün abi yapamayacaksınız ya, yapamayacaksınız. Derginin sonunda Erbain İdris'in efendim sayfasında bilmiyorum siz şimdi gidip başka duayı okursunuz. Ondan sonra şaşırdık dersiniz, günah devam edersiniz. Ya Mahmudu fela teblugu'l ewhamu kullu ve mecdi ya Mahmud. Allah'ın ne büyük isimleri var ya. Sayfa kaç? Doksan. Dokuz. Ondan sonra efendim eshab-ı keyfin isimleri yuvarlak halde yazılmış ve bereketleri onu kesebilirsiniz ona göre yaptım dört tane yanları ortaları şey kesebilirsiniz üzerinize taşıyabilirsiniz küçük ondan sonra eve ocağa her yerde çok güzel o onları yazdık recebayna mahsus hacet namazı sadece recebayna kullanıyor ne muradın varsa secdeden kalksan hasta oluyor önemli bir namaz o yazıldı ondan sonra diğer hoca efendilerin e, yazıları hepsi resul hoca efendi İslam ve şeriat kavramını yazmış Ondan sonra efendim, Profesör Volkan ne yazmış. Hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşır mı? Hastalık bulaşmaz. Ne demek bu? Okuyun işte yani. Hadislerden de bir misaller vermiş. Ha, Ali Eren Hoca'ya çok önemli. Kur'an'dan başka Fatıma Musafı mı var? Şiiler ne diyor? Kur'an'dan başka bir musaf var. Adı Fatıma Musafı. Fatma hanamızın yanında duruyormuş. Onda başka ayetler varmış, Hz. Osman onları çıkartmış. Onun için şu anda elimizde olan Kur'an'ın eksik olduğunu söylüyorlar. Ya, ya, ya, ey gidi Bu şianın belalarını dedim dedim size senelerdir. Hala anlamadınız. Ne beladır o. Bu çok önemli bu. Fatma Musaf'ı diye bir şey. Nereden uyduruyorlar bunu? Bunu inceleyin yani, güzelce okuyun. Bir de Kadir Mısıroğlu ile İslam ümmetinin dünü ve bugünüyle alakalı bir mülakat Kadir Mısuroğlu var öyle mülakat yapmış bu İsmaila cemaati, Efendi azen durumu, şu Emr-i bin Maruf, şu Sakal Şalvar'ın durumu, şu İslam'ın nişanlarının öyle bir şeyler yazmış, okuyun yani. Ben istifade ettim şahsım adına, çok faydalandım. Siz de faydalanacaksınız. Efendim daha nice ilimler var bunlardan istifade edersiniz. Ama esas size ne dedim? Geçen i̇sm Azam yazdım, on bir ismi şerif. Onun dedim faydalarını yazacağım. Nerelerde ne kullanılıyor? Onları söz verdim, yazdım. Allah'u Melikun Semiun Adirun, Kerim, Halimun, Latifun, Alimun, Mu'inun, Sadiqa 11 ism-i şerif En sıkışık zamanda 11 kere okuduğun anda Allah'ın izniyle hasıl olur. Ama alası nedir? 111 keredir. Nelere yarıyor bu? 91. sayfeden bakın 94'ün sonuna kadar kaç madde yazmışım? 30 30 maddede neler var neler var neler var Allah Allah Allah Allah. Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey diler de bu ismi azamı o dilediği şeyin adını söyleyerek 111 kere zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir 24 saat yalnız e, bunu tercüme ederken işte bak yine onu anlamayacaksınız ha o 111 kere söylüyor ya 111 kere söylüyorsa adını söyleyerek dedi, işte orayı anlamaz ondan sonra yapar yapar olmadı der 24 saati tutar vay hoca eder ya, ya mübarek, o şu demek onu da anlatmak lazım keşke bu yazılanları da bir sohbette anlatabilsek yani bu lazım işte şunu diyor 111 kere söylüyorsun her birinin sonunda isteğini söylüyorsun. 111 kere de isteğinin adını söylüyorsun. Anladın? Mı? O 10 demek. Yani deminki zikri yapıyorsun. Ya Rabbi başımı geçir diyorsun. Bir daha o 111 kere her ismin 11'i bitirince hacetin neyse onu söylersen Allah'ın izniyle. Aman ya Rabbi, Düşmanından intikam almak isteyen. Her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere. Her seferinde Felanca bana zulmetti ey müntekim ondan intikamımı al diye dua ederse adam ne olur? Ben bilmem ne olur işte burada okursunuz. Hastalanması niyeti okursa ne olur? Darlığa düşmesi niyetli okursa ne olur? Ha? Ama 11 gün, 11 kere okunuyor da kaç gün? 11 gün işte <gülüyor> birkaç kere yapayım dedim 11 olmadan bir akşam unutuyorum işte hadi gitti. Yani her şey neyle? kaderle, bir de nasiple, ama e, hakikaten müslümanlara çok zulmeden gavurlar var yani, zalimler var yani. Bir kadın, düşün ki namusuna musallat olmuş adam var, ne yapacak yani, okumayacak mı? Okumayacak mı yani, zina diyor zorlan gelmiş, kadına? Ne insanlar var zulüm altında, baskı altında, dünyanın nerelerinde yani? Allah'a yalvarmayacak mı? Ey intikam alan, al intikamı demeyecek mi? Ne, ne yapacak? Kurtar beni demeyecek mi Evet. İbrahim Aleyhisselam ne dedi ya Rabbi dedi? Kurtlar kuzu, kuzularıma musallat oldu dedi. Bu kurtları ıslah eledi. Bir de sabaha kalktı baktı. Bütün vadi kurt leşi. E, ya Rabbi ben dedi ıslahat dedim. Helaket demedim. E, ya İbrahim dedi. Kurdun ıslahı böyle olur. Mevlane buyurdu? Kurdun ıslahı böyle olur. Mevla bilirsiniz. Sen sipariş verme. Beni kurtar der. Mevla nasıl yapacaksa yapar. Burada öyle maddeler var. Öyle maddeler var. Her kim bu 11 ismi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam eder ebedi hasta olmaz. İşte bana diyorsunuz ki niye böylesin tabi şimdi? E başlamadım ki. <gülüyor> yapamadık. Yapamadık yani hakikaten yapamadık. Biz lillah bedeninden bütün hastalıklar çıkar diyor. Yapın yani acayip bir şey ya. Taş üzerine okuyup okuyup fırtınalı denize atsa biz lillah denizin dalgaları sükûrete erişir kimse boğulmaz diyor. Allah Allah Allah Allah. A Arapça harfleriyle yazıp üzerinde taşırsan, silah tesir etmez, denemeye kalkma! <gülüyor> Ondan sonra, tavuk değil bu iş, tavukta bile denenmez. Hoca bir yapmış da silah işlenmez gibi tavuğun üstüne koymuş, tavuk şey diyor. Yahu kardeşim tavukta canı sen niye kurşun atıyorsun tavuğu murdar edeceksin ya? Böyle şeylerde deneme olmaz, sen belalardan korunmanı yetiştirin, Allah'ın ismini taşıyor, ne var, ne zarar edersin? Ama bir deneyelim bakalım, öyle şey olur mu, deneme meneme işlerine kalkmayın. İtikad ediyorsunuz. Burada 30 tane madde var. İnşallah Rahman efendim ne niyetle okunursa Allah'ın izni asıl olur yalnız bu mesuliyetli bir iştir. Bir günah için bir haram için e, yanlış bir iş için kullanırsanız hakkım helal değildir ben de beddua ederim. Bak şeratsız bir şey için okursanız anladın mı ne diyorum? E adam evli kadın, kadına aşık olmuş evli kadına, kadın kocasıyla solsun da bilme, bu büyüye girer. Bu Allah'ın adını okumaya benzeme, bu sihre girer. Büyüye girer, büyü yapan, yaptıran lanetlenmiştir. Ya böyle şeyler yapmayın. Ama bir kızı evlenmek istiyorsun, o da müsaittir evlenmeye, evli değil, şu diye bir değil, dua dersin, okursun yarabbim. Bunlar ayrı şey, evli kadını kocasından ayırmak, anladın mı? sana zulmetmeyen, sana bir şey olmayan adamı sırf kıskandığın için adamı tepelemek işleri bozulsun falan böyle şeyler yaparsanız hakkım haram olsun hakkım haram olsun yapanın üzerine dönsün kim Allah'ın isimlerini şerata uymayan meşru olmayan bir niyetle okursa o isimler onun lanetine vesile olur ben de hakkımı helal etmiyorum ama bu kadar ilmi de yazmadan edilmez. Çünkü herkesin sıkıntısı var, hastası var, derdi var, zulme uğramış. Yani maddi manevi Allah'ın bu isimlerini de nasıl gizleyelim şimdi yani? Bu bir önemli bir meseledir. Bunu da böyle duyurun. Allah amele vesile eylesin. Evet, Lalegül dergisi 104 sayfa, top dolu ilimlerle, ayetlerle, hadislerle çok daha ilimler var. Şimdi mevzuya giremedim. Ha, neyi yazdım? Mah Efend Mahmut Efendi Hazretlerimiz... E, Alaaddin Efendi Hazretlerimize bağlanmadan evvel neredeydi? İstanbul'a gelmeden İstanbul'da. oftaydı. Askerliğe kadar nerede? Kendi köyünde okudu, okuttu. İcazet aldı, icazet de verdi. Bandırmada Hazır Efendi vardı rahmetli. Bu meşhur Hazır Efendi değil. O da efendiden daha askere gitmeden efendi icazet almış yani. O da rahmetli o Hazır Efendi rahmetli oldu. Orada da bizim efendi hazretleri genç çocukluğundan beri tarikat aşkı. İlla mürşit, mürşit mürşit, hocaları bulmuş. Hacı Dursun efendi, Aşık kutlu efendi, dolu hoca bulmuş. Çok büyük alimleri bulmuş ama mürşit meselesi. İlla o yaşta bile durmamış. Kime intisap etti? Mabzinoğlu Hacı Ahmet efendi hazretlerine. O Alaedir efendi tanımadan. Bu Mabzinoğlu Hacı Ahmet efendi de Gümüşhaneli var ya meşhur, Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi. Gümüşhaneli'nin halifesi. Ofun köyünde o zaman dünyanın en büyük alim mi? ve şeyhi o zamanki zatlardan. O zata intizam etmiş. Şimdi onun 99 yaşında bir talebesi halen hayatta. Ahmet Kroğlu. Oca Efendi de Arapça şey, onda burada resmi var. Oca Efendi de e, el yazısıyla Osmanlıca bu Hacı Ahmet Efendi'nin kim olduğuna dair bir şeyler yazmış. O yazı da bana ulaştı. Öyle zor okunuyor hem Osmanlıca hem küçük aslı yok, fotokopiler yemin ediyorum 2-3 gece gün uyumadım, şırf şu yazıyı e, kaç sayfa bakın 1-2-3-4-5-6 sayfa bu mübarek zata bir hizmetim olsun çünkü diyor ki rivayetlerde bir alimin velinin hayatını, tarihçesini yazan şefaatine nail olur ben o kadar gayret edeyim, bu olmasa da olurdu yani, millet internetten kopyala yapıştır biz öyle yapmıyoruz ki canımız çıktı. Ama bu zatı tanıyalım. Çok büyük alim, kerametler efendi hazretlerimizin de ben evvelce Hüşanlendlilere bağlıydım buyururdu. Yani Alâder Efendi'yi bulmadan çünkü askere gitmemiş daha o zaman. E, Maps'in olacağım resmini de bulduk. Bir resmi böyle, bir resmi de burada var sarıklı falan. Tabii çok eski resimler. Amma velakin bu zatı da okursanız ben de emeğimi size helal ederim yani. Çünkü hakikaten çok uğraş. Birkaç gün gece perişan oldum. Yazıları tek tek kelime kelime çözmek için bir de ofun köylerini hep yazmış eski. <gülüyor> ofun köylerinde değişik değişik isimler var. Eski Rum isimlerinde ve onları da yanlış yazarız ederiz diye bakıyoruz, ediyoruz. Bayağı bir uğraştık. Rabbim bu mübarek velinin şefaatine bizim ailesin. Siz de okuyun, okuyanları da nail eylesin. Çok alimler ya